Çıkkası Herkese merhaba. Bugün 18 Şubat Salı. Yıl 2020, ay 2, gün 49. Kasım 103. 1441 Hicri, Cemaziye Lahir 24. 1435 Rumi, Şubat 5. Türkiye'nin NATO'ya girmesi 1952. Kuşların çiftleşme zamanı. Günün tarihi. 53 yıl önce bugün 1967'de ünlü Amerikalı fizik bilgini Robert Oppenheimer 30, ...63 yaşında öldü. 456 yıl önce bugün... ...1564'te... ...dünyanın en büyük tanıtkarlarından biri olan... ...Heykeltraj Michelangelo... ...89 yaşında Floransa'da öldü. 10 yıl önce bugün ise... ...2010'da birçok olayın gerçek yüzüne... ...ışık tutan yüzbinlerce gizli... ...vesika Wikileaks tarafından... ...açıklanmaya başlandı. Günün sözü... ...fikirlerin kanatları vardır... ...uçarak yerine varır. Kimse insanlara... Ulaşmasını engelleyemez i̇bn Rüşd. <Gülüyor> Argonauts! Merhabalar, Açık Radyo burası 94.9, AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Özdeş Özbay, bugün Ömer Madra yok, biraz sonra anlatacağım nedenini. Robi Tayar'la birlikte programı gerçekleştiriyoruz. Andre Grisco da bize destek veriyor, hepinize günaydın. Günaydın. Evet, az evvel bahsettim, bugün Ömer Madra yok. Çünkü bildiğiniz üzere bugün Silivri'de Gezi davası var. Dolayısıyla kendisi de Gezi'de yargılanan arkadaşlarını savunmak üzere, en savunmalarını dinlemek üzere. Çünkü bir karar açıklanması bekleniyor bugün. Silivri'de dolayısıyla bugün tek başıma e, Robin'in yardımıyla birlikte e, götüreceğim programı. Bugün Galeano'ya da e, yer veremeyeceğiz e, dolayısıyla. Şimdi bir kez daha Witch Side Are You On parçasıyla başladık. Hatırlayacağınız üzere dün de bu şarkıyla açılış yapmıştık ve birkaç farklı e, versiyonunu ...çalmıştık gün boyu. Bugün de devam ediyoruz. Hangi taraftasın şarkısının farklı versiyonlarını çalmaya. Çünkü yine bahsettiğim gibi bugün Türkiye demokrasi açısından da önemli bir gün. Ee, gezi duruşması dolayısıyla bu parçayı e, çalıyoruz. Aslında tarafımızı belli etmek için bir yandan e, çalıyoruz. Çünkü e, hemen herkesin bu davada e, tarafı belli gibi duruyor. Yani yargılayanların da bizlerinde. Dün hatırlayacaksınız zaten büyük de bir kampanya vardı... Ee, bu sefer parçayı The Weavers'tan e, dinledik. Dün baş, farklı e, üç e, yanlış hatırlamıyorsam versiyonunu dinlemiştik. E, hatırlatmak gerekirse Which Side Are You On şarkısı 1931 yılında Florence Reece tarafından yazılan e, bir şarkı. Aslında şarkının kendisi anonim bir e, halk şarkısı olmakla birlikte sözlerini Florence Reece yazıyor çünkü Kentucky'nin Harlan bölgesinde. Büyük bir sendikal e, mücadelesi gerçekleşiyor Amerika'da özellikle maden işçilerinin başını çektiği ve e, Florence Rees'in eşi Sam Reese e, polis tarafından e, gözaltına alınıyor. Bunun üzerine de Florence Reese e, maden işçilerinin sendikal mücadelesini ve devletin müdahalesini eleştirmek için hangi taraftasınız diye e, soruyor. E, şarkı 1931'den sonra birçok dönemde tekrar tekrar yorumlandı. Tekrar bahsetmiştim bir kısmını dün, dün yer verdik bugün de yeri geldikçe farklı versiyonlarını e, sunmaya devam edebileceğiz. Çünkü bizce Türkiye'deki durumu da e, anlatıyor. Şimdi kısaca tarihte bugüne bir bakalım sonra da bu haftanın e, diğer e, gelişmedeyle birlikte devam edeceğiz. 1952 yılında bugün Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı. 1985'te Bakanlar Kurulu ilk defa bir grev kararını erteledi. Ee, tarım, tarım Koruma ilaçları AŞ'in İstanbul Kartal ve İzmit Derince'deki iş yerlerinde alınan grev kararının 60 gün ertelenmesi kararlaştırıldı İlk kez 1985'te grev ertelenmiş biliyorsunuz e, grev ertelemeleri bugün e, devam ediyor 1994 yılında bugün ise Demokrasi Partisi'nin yani DEP'in genel merkezi bombalandı Bir kişi öldü ikisi ağır 16 kişi yaralandı DEP yılbaşından beri dört kez saldırıya uğramıştı 1994'te. Olayı İslami Cihat Örgütü isimli bir örgüt e, üstleniyor. Şimdi bir duyuruyla e, devam edelim. Önümüzdeki hafta sonu yani 22 Şubat Cumartesi günü Antalya'da bir küresel iklim krizi nasıl durduracağız başlıklı bir toplantı gerçekleşecek. Antikapitalistler tarafından organize ediliyor Antalya'daki bu toplantı. Daha önce duyurmuştuk. 3 Nisan'da küresel iklim grevi olacak. Beşincisi gerçekleşecek. Fridays for Future'ın çağrısıyla birlikte dolayısıyla çeşitli illerde çeşitli etkinlikler yapılıyor 3 Nisan hazırlık olması açısından ben de konuşmacılardan biri olacağım Antalya'daki toplantının. Ben benim dışında Selen Ünal Genç aktivist, antikapitalist öğrencilerden bir diğer konuşmacı ve Türkiye'deki Fridays for Future aktivistlerinden Tibet Şahin de bizimle birlikte olacak. Bahçeli Evler'deki Baküs sahnede gerçekleşecekmiş etkinlik. Antikapitalistlerin sosyal medya hesaplarından bu etkinliklere ulaşabilirsiniz. Evet bu hafta Türkiye Demokrasi Tayyip'e geçecek bir hafta demiştik dünkü programda. Çünkü çok önemli davaların. Gerçekleştiği bir hafta bu sadece gezi davası değil dün bir kısmını duyurduk tekrarlayalım hızlıca 14 Şubat'ta yani birkaç gün önce avukat Eren Keskin'in hak savunucusu Eren Keskin'in yargılandığı Özgür Gündem e, davasının duruşması vardı. Bugün bildiğiniz üzere gezi davası var fakat sadece o değil dün tekrar hatırlatmıştık ranting davasının da duruşması var 103. ikinciye başlayan mahkemenin 103. E, duruşması Gerçekleşecek yarın ise Büyükada davası duruşmasında hak savunucuları sivil toplum örgütü çalışanları yargılanmaya devam edecekler hemen iki gün sonra yani cuma günü 21 Şubat cuma günü ise HDP Şişli üyesi Mutlu Öztürk. ...gün davası olacak. Savaşa hayır... ...barış hemen şimdi diyerek... ...örgüt propaganda dediği için... ...örgüt propagandası yapmaktan dolayı... E, ...kendisi yargılanıyor. Bizim de... ...tanıdığımız arkadaşlarımızdan bir tanesi Mutlu Hoca. E, onunla ilgili de bazı bilgiler... ...vereceğim. E, öncelikle... ...Hrant Dink davasından... ...başlayalım. En son e, geziye... doğru gideriz. Çünkü hatırlarsınız zaten... ...dün yaklaşık bir buçuk saat boyunca... ...gezi davasını... ...konuştuk. Yeri geldikçe bugün de... ...konuşmaya devam edeceğiz. Ama biraz... Hranting davasını hatırlayalım. Agos'ta dün bir e, duyuru e, yayınlandı. Kamu görevlilerinin yargılandığı Hranting cinayeti davası bugün devam edecek e, deniyor. Çağlayan adliyesinde 18-19-20 Şubat tarihlerinde 3 gün süren bir celse düzenlenecek. Duruşmalarda bir süredir tanıklar dinleniyor. Mahkeme heyeti e, bu celse Kürşat Yılmaz'ı da tanık olarak dinleyecek. Suç örgütü lideri olma suçlamasıyla yargılanan Kürşat Yılmaz... Dink cinayetinin kendisine teklif edildiğini ama kabul etmediğini öne sürmüştü. Mahkeme heyeti MIT görevlilerinin dinlenmesine ilişkin kararını da yeniden değerlendirecek. Mahkeme daha önce Hrant Dink ile İstanbul Valiliğinde yapılan görüşmeye katılan MIT mensuplarının tanık olarak dinlenmesine karar vermiş. Ancak MIT mahkemenin yazısına yanıt vermemişti. Duruşma savcısı mahkemenin bu kararından vazgeçmesini talep ederken Dink ailesi avukatları mahkemenin kararında durmasını istemişlerdi. Mahkeme geçtiğimiz celsede MİT mensuplarının dinlenmesine dair kendi kararını yeniden değerlendireceğini duyurmuştu. 28 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmada mahkeme tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Celsenin ilk günü olan 18 Şubat için Hrant'ın arkadaşları yani bugün için Hrant'ın arkadaşları grubu da Çağlayan Adliyesi C kapısı önüne saat 10'da duruşmanın başlayıcı saatin hemen öncesinde buluşma ve adalet talebini seslendirme çağrısında e, bulunuyor. Hrant'ın arkadaşları her zamanki gibi Hrant için adalet için e, diyorlar. Adalet nöbetindeyiz buradayız ahbarik vazgeçmiyoruz ahbarik diyerek de e, çağrılarını sonlandırıyorlar. Şimdi Cuma günü gerçekleşecek dava ile ilgili biraz bilgi verelim. Mutlu Öztürk hoca 13 Ekim 2019 tarihinde partisinin yani Halkların Demokratik Partisinin 7. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için gittiği Beşiktaş ilçe binası önünde gözaltına alındı. 14 Ekim'de ise tutuklanıyor. Gerekçesi toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasına muhalefet, terör örgütü propagandası aynı zamanda. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasına muhalefetten tutuklama kararı verileceği, verilemeyeceği için bu son kısım e, eklendi deniyor e, arkadaşları tarafından. E, mahkeme savaşa hayır, barış hemen şimdi cümlesini örgüt propagandası olarak değerlendirdi deniyor. O günden bugüne öğretmenlik yaptığı okullardaki öğrencileri, dostları ve yoldaşları Mutlu Hocanın özgürlüğü için bir Kampanya başlattılar. Mutlu Hoca'ya özgürlük.com bu e, sitenin de adı kampanyanın yürüdüğü. E, öğrencileri e, Mutlu Hoca'yı anlatıyorlar e, burada. Şöyle bir hayatının e, e, Mutlu Hoca'nın hayatına dair şöyle bir e, açıklama getirmişler. Mutlu Öztürk Galatasaray Lisesi 116-117. dönem mezunlarından Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu... 20 seneye aşkın bir süre Terakki Vakfı okulları, Saint-Benois, Galatasaray ve Notre-Dame Notre de Sion Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak çalıştı. Mutlu Hoca, tarih eğitimi, zor meseleleri sınıflarda konuşmak, çalışmak, İnsan Hakları Eğitimi, ders kitaplarında insan hakları, eleştirel düşünme ve okuma becerileri üzerine Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli köşelerinde ulusal ve uluslararası kurumlar aracılığıyla öğretmenlerle beraber beraber yollar, yöntemler üzerine düşünmüş örnek dersler vermiştir. Ders kitaplarında İnsan Hakları Projesi'nin ilk aşamasının koordinatörlerinden, ikinci aşamasının yazar ve danışma kurulu üyelerinden ve bir dönem Toplumsal Tarih Dergisi yayın kurulu üyesi olan Mutlu Mutlu öğretmiş ve öğrenmekten vazgeçmemiş bir entelektüel siyasetçi öğretmen kültür insanı diye öğrencileri bu siteyi hazırlıyorlar ve hocalarını bu şekilde e, tanıtıyorlar. Mutlu Öztürk'ün davası 21 Şubat yani bu cuma Çağlayan Adliyesi'nde e, görülecek. Barıştan yanı olan herkesi bugün için e, de dayanışmaya e, çağırıyor öğrencileri ve arkadaşları. Şimdi... E, Mutlu Öztürk için çeşitli mektuplar da e, yayınlanıyor. Bir tanesini kısaca size okuyacağım. Siz bu isme biraz aşinasınız. Çünkü Açık Radyo'nun eski çalışanı Ali Haligua e, Mutlu Hoca için, e, Mutlu Hoca'ya özgürlük.com internet sitesi için bir mektup e, yayınladı. Ali Haligua e, demişken Haligua soyadını da yine hatırlarsınız. Bundan yıllar önce Açık Gazete'nin sunucularından bir tanesi olan Avi Haligua'nın da kardeşidir Eli aynı zamanda. Mutlu Hoca ile kom komşu olan Mutlu Olur diye başlık atmış Eli. Ben radyoda çalışırken verdiğim aralarda Dağda o zamanlarki adıyla Ölçek şimdiki Paparon Roncalli sokağında sokağın sonunda Veli amcanın kahvesinde kahve içerdim arkadaşlarımla diyor Eli. E, bu arada radyo şu anda Karaköy'de eskiden Şişli'deydi o yüzden de böyle bir Elmadağ e, şeyi geçiyor içerisinde. Orada biri vardı öğrencileriyle sohbet eden. Belli ki öğrencisinin çok sevdiği bir öğretmen. İşte o hocaya mutlu, işte o hoca mutlu hocaydı. Ben o sıralarda mutlu hocayı tanımıyordum. Sadece öğrencileriyle ilişkisini takdir ettiğim biri olarak ilgimi çekiyordu. Uzun yıllar hem iş hayatım hem de evim elma dağda olunca o öğretmenin aynı zamanda komşum olan mutlu olduğunu öğrendim. İnsan hakları mücadelemizde, mahallelik halimizde karşılaşa karşılaşa bir şekilde demlenerek tanıştık kendisiyle. Tam bir tanışma anı söyleyemem. Bu kendiliğinden olan tanışma halinde hep ne kadar değerli bir insanla tanıştığımın farkındaydım. Daha sonra mutlu ile HDP Şişli'de beraber parti faaliyeti yapmaya başladık. Sokakta selamlaştığım, o beğeniyle izlediğim öğretmen ile iki arada bir derede yolda karşılaşmalarımızda politika konuşur olduk. Ben yurt dışına taşındıktan sonra kendisinin HDP Şişli'ye eş başkanı olduğunu öğrendim. Hem kendisi hem de HDP için çok sevindim. Beraber mücadelemizin değerli yanlarının yanı sıra Mutlu ismine yakışır halleriyle hatırlıyorum. İstanbul'a dair anılarımda, upta e, bir şeyler içmeye giderken camın önünde profilden onu gördüğüm anlar var. Sonra içeri girip merhabalaşmamız, gecenin ilerleyen saatlerinde onun masasına gidip sohbet ettiğimiz barıştan, insan haklarından konuşmalarımız var zihnimde. Mutlu sadece barış istediği için 3 aydır özgürlüğünden mahrum bırakılmış durumda. Yakında davası var. Umarım Mutlu bir an önce bu haksız tutukluluktan kurtulup ait olduğu sokaklara döner ve insanlara değer katmaya devam eder. Geçen günlerde bir öğrencisinin kendisinde yazdığı mektubu gördüm. Kim bilir belki Veli amca'da da kahve içerken öğretmenleriyle ilişkilerini imrendiğim öğrencilerinden birisidir. Mektupta yazanlar manidardı. Şimdi bugün öğretmenler günü ya. Benim hayatımda tek sevdiğim öğretmenim de hapiste. Onu ne yapacağız? Demiş Eli Haligua. Şimdi buradan bir kez daha gezi davasına gelelim isterseniz. Bugün Silivri'de saat 10'da başlayacak gezi duruşması. Dün yine bahsetmiştim. Bir buçuk saat kadar bu dava üzerine konuştuk. Sadece bir... Özet geçeceğim aslında e, neler yaşandı da bu durumdayız şu anda çünkü bir yandan hepimiz endişeyle bekliyoruz aslında tamamen e, hukuk kurallarını ihlal ederek e, sürdürülmekte olan bir e, yargılama süreci bu dolayısıyla aslında bizce ilk duruşmadan itibaren herkesin serbest kalması beraat etmesi gerekiyordu fakat son bir ay içerisinde yaşananlar hepimizi endişelendiriyor dolayısıyla Ömer Madra da Silivri'ye gitti bugün Orada e, olabilmek için ben hız, e, hızlıca e, birkaç şey e, söyleyeceğim okuyacağım bazı ha, haber sitelerinde çıkan ardından da sözü bizzat bu, bu mahkemede yargılanan ve 200 küsür gün içeride tek kişilik hücrede kalan Yiğit Aksakol'una bırakacağız. Son sözü kendi sesinden e, dinleyeceğiz e, Rıza Türmen T24 için davayı özetleyen bir yazı yazdı. Oradan e, okumak sanırım en iyisi olacak. Osman Kavala ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10 Aralık 2019 tarihli bir kararı var diyor Rıza Türmen. Ahim bu kararında Osman Kavala'nın tutuklunun makul bir, bir kuşkuya dayanmadığı ve hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı. Ayrıca tutuklan, tutuklamanın Osman Kavala'yı susturmak amacıyla yapıldığına hükmetti. Hem sözleşmenin tutuklamayla ilgili 5. maddesinin hem de hak ve özgürlüklerin sözleşmede öngörülmeyen bir nedenle sınırlanamayacağını on gören 18. maddenin ihlal edildiğine karar veriyor ahim ve bu kararda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtiyor. Osman Kavala'yı yargılayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ise Osman Kavala'nın tahliye talebini reddederek ahim kararını uygulamadı diyor Türmen Böylece sözleşmenin yeni bir ihlaline yol açıyor. Ayrıca savcıdan esas hakkında görüşünü vermesini de istiyor mahkeme. Rüzar Türmen diyor ki yapılmak istenen açık ahim kararı 10 Mart'ta kesinleşeceğinden yani anladığımız kadarıyla bir 3 aylık ya da 4 aylık bir süre var ahim kararını uygulaması için devletin. Ondan önce bu dava karara bağlanmak isteniyor diyor bu 10 Mart gelmeden. O zaman Kavala tutuklu değil hükümlü olacağından Ahim'in Kavala'nın derhal serge, serbest bırakılması yönündeki kararının geçerliliği kalmayacak e, diyor. Tam da bu gelişmenin üzerine hatırlayacak e, olursanız Ahim kararının ardından Anayasa Mahkemesi de bir e, karar açıklamıştı. Derhal e, Kavala'nın serbest bırakılmasına dair fakat yerel mahkeme buna direnmişti. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi bir kez daha bir karar açıklamıştı. Yerel mahkemelerin, yerel mahkemeler üst mahkemelere direnemez derhal gerekeni yapınız dedikten bir hafta sonra da savcı mütalasını e, açıkladı. Yani hak ihlali suçunu işlememek ve ahim kararını boşa düşürmek için ceza verme eğiliminde olduğunu aslında görmüş olduk. Hepimizi endişelendiren gelişmede bir anda e, bu dava sürecinin hızlanması, yıllardır süren davanın bir anda hızlanması... ...hızlanmasından duyduğumuz endişe... ...bu yüzden e, açıkçası... E, ...bu gelişmelerin ardından... ...hem dava sürecinde... E, ...yargılananlar... ...hem de Yığıt Aksakoğlu bir dizi... ...röportaj vermeye başladılar... ...büyük bir kampanyada başladı... ...gezi davası için... ...dün zaten... Belki sosyal medyada aktif olanlarınız hatırlıyordur iki günden beri hepimiz gezideydik hepimiz oradaydık diye bir sosyal medya kampanyası akşam yedide e, gerçekleşiyordu. Bugün bir dizi gazetede aslında aynı manşetlerle çıktı yeni yaşam örneğin evrensel e, cumhuriyet gibi bir dizi e, gazetede hepimiz gezideydik manşetleri veya haberleri e, var. Ve bu davada yargılananlar her tarafta bütün televizyon çıkabildikleri kadarıyla televizyon kanallarına Çıkarak röportajlar veriyorlar ama ağırlıklı olarak Medioskop gibi ya da T24 gibi internetten yayınlanabilen kanallara daha çok röportaj veriyorlar. Ben bunlardan bir tanesini size biraz okuyup daha sonra Yiğit'in sesine kulak vereceğiz. Biliyorsunuz bu davada üç kişi müebbetle yargılanıyor. Bir tanesi Osman Kavala maalesef onun sesini ve röportajlarını duyamıyoruz. Çünkü kendisi hala içeride. Fakat Yiğit Aksakoğlu 200 günün ardından e, tahliye edilmişti. Ve Mücella Yapıcı da aynı şekilde e, müebbet hapisle yargılanıyor. Mü, Mücella Yapıcı e, bir röportaj verdi geçtiğimiz günlerde Evrensel gazetesine. Sadece biz değil toplum susturulmak isteniyor diyor e, yazıcı. E, yapıcı. Özür dilerim. E, davayı ve mütalayı konuşmak için e, bir e, röportaj Veriyor. Ve şöyle söylüyor bu seferde beni asil listeye almışlar ilk üçe girdim diye anlatıyor mücella yapıcı kendisi zaten oldukça esprili olarak da bilinir mahkemelerde de böyle savunmalar yapıyordu bir kısmını ben de dinleme fırsatı bulmuştum. Şundan dolayı söylüyor daha önce de gezi davasından yargılanmıştı ve aslında beraat etmişti o nedenle bu seferde beni asil listeye almışlar diyor kendisi. Bizler üzerinden ders vermek susturmak istiyorlar. Susun haklarınızı aramayın Kanal İstanbul'u kent meselelerini bırakın diyorlar diyor. Dolayısıyla toplumsal muhalefete bir gözdağı olarak e, nitelendiriliyor mücellayı yapıcı. Bir kere bu davada gözden kaçırılan bir şey var. Biliyorsunuz ben ve Taksim dayanışmasından 5 arkadaşım toplamda 26 kişi örgüt kurmak ve yönetmek ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu muhalefet suçlamasıyla yargılandık ve beraat ettik. 2015'te kesinleşen bu karar yaptıklarımızın anayasal ve demokratik hakkımız olduğunu söylüyordu. Benim için de ayrıca yaptığım mesleki haklarımı benim için de ayrıca yaptıklarımın mesleki haklarımı kullanmak olduğunu ve bununla hiçbir şekilde suçlanamayacağımı söylüyordu bu karar. Sonra 2016'da bir bakıyorsunuz Murat Pabuç diye akıl sağlığının yerinde olmadığını kendi de ifade eden biri ortaya çıkıyor. Polise gidiyor kendi kendine ve ot bordu, sorozdu, kanvastı falan deyip Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve diğer arkadaşlarının da ismini karıştırarak gezinin aslında çok önceden planlandığını, ta 2010 yıllarından Arap Baharı gibi örgütlendiğini söylüyor. Biraz daha gayret etse Arap Baharı'nda biz örgütlemiş durumda olabiliriz ona göre diyor. Sonra şöyle devam ediyor. Hüccela <gülüyor> yapıcı. Hiç birbirini tanımayan bu insanların bir araya getirilip bir de üst bir akıl kurup işte Osman Kavala kurmuş. Yiğit Aksakolu fon ayarlamış. Ben de onu hayata geçirmişim diye bir senaryo yazılmış. Ben hayatımda Yiğit Aksakoğlu'yu ilk defa birinci duruşmada gördüm. O da beni ilk defa gördü. Birbirimizi sevdik de ama bu nedir kardeşim ya? Osman Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece uzun tutukluğuna dair karar vermedi. Aynı zamanda zaten tutukluğunu gerektirebilecek bir delil yok dedi. Ama şimdi ağırlaştırılmış müebbet üstüne bütün Türkiye'de olan her şeyi, her türlü zarar ziyanı bize atıyor. Daha da acısı Ali İsmail'i öldüren tekme yatan polisin o tekmeyi atarken incinen parmağının raporu ile davaya mağdur diye girmesi. Bakmayın siz gezinin finansörü olarak iddianame iddianameye girdiğimi. girdiğime. Ben kirada yaşıyorum ve hala kiramı ödeyebilmek için çalışıyorum. 68 yaşındayım ve çalışmak zorunda olan bir kadınım. Emeğimle geçiniyorum ben. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda yavaş yavaş bıçak kemiği geçti. Ve toplumda çok ciddi bir rahatsızlık var. İntiharlar, kendini yakmalar, insanlar içine patlıyor. Ve bunun için yani kimseyi rahatsız etmeden sadece kendimizi yok etmemiz, içimize patlamamız için de müthiş bir korku iklimi var diye açıklamada e, bulunuyor Mücella Yapıcı. E, Yiğit'in röportajlarına geçmeden önce son bir gelişmeden e, bahsedelim. Dün sabah açık gazetede de bahsetmiştik e, dönemin başbakanı Davutoğlu ve dönemin bakanlarından e, Babacan e, biliyorsunuz ikisi de AKP'den ayrılar. yeni parti kuruyorlar birisi kurdu bir tanesi kuruyor Gezi davasında da e, mağdur sıfatıyla yer alıyorlardı dün Ahmet Davutoğlu bir açıklama e, gerçekleştirmiş Gezi parkı davasından çekildi dün e, Ahmet Davutoğlu e, Independent Türkçe'nin haberinden alıntılıyorum. Davutoğlu'nun Davutoğlu Gezi Parkı davasından çekildi. Kendi inisiyatifinde olan kısımda artık yok diye açıklama e, getirmişler. Kendisiyle yapılan röport, kendisiyle yapılan görüşmenin ardından şöyle bir açıklamaya yer veriyor e, gazete. Türkiye yargının siyasallaştığı ve yargı bağımsızlığı ve tarafsız, tarafsızlığının yara aldığı bir dönemden geçmektedir. Ülkemiz yargı tartışmalı yorulmuş ve kutuplaşmıştır diyor Davutoğlu'nun sözcüsü. Yeni bir döneme geçilmesi ve eski tartışmaların geri, geride bırakılması şarttır. Bunun için herkesin adım atması önemlidir. Bu çerçevede Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen terör suçları kapsamında yetkili ve görevli cumhuriyet savcılıklarında yürütülen e, Sayın Genel Başkanımızın diye devam ediyor. Mağdur ve davaya katılan sıfatıyla bizatihi takipçisi oldu Başta PKK, FETÖ, DAEŞ terör örgütleriyle bağlantılı dosyalarıyla pelikan gibi illegal organize yapılan işlemiş oldukları kamusal suçlar haricindeki şahsına yönelik işlenen ve kamusal nitelik taşımayan, başta hakaret olmak üzere ceza davası dosyalarından bir daha tekerrür etmemesi dileğiyle feragat etmiştir deniyor. Dolayısıyla bu davadan çekilmiştir deniyor. Şimdi bildiğiniz üzere Yiğit Aksakoğlu'nun arkadaşları yiğitaksakoğlu.com sitesi üzerinden uzun süredir bir kampanya e, yürütüyorlar ve bugün e, kendisi de müebbet hapisle yargılanacak Silivri'de e, Yiğit. Yiğit'in arkadaşları bir çağrı yayınlayarak e, duyurmaya başlamışlardı birkaç günden beri e, ve Yiğit de çeşitli yayın organlarında aslında oldukça sessiz e, duruyordu çıktığından beri en azından bu kadar yoğun röportajlar vermiyordu fakat gelişmelerin vahametinden dolayı Arka arkaya bir dizi gazetede röportajlar vermeye başladı. En son T24'te en sonunculardan bir tanesi daha sonrasında da gerçi röportajları çıktı Yiğit Aksakoğlu'nun. T24'te Şirin Payzin'e verdiği bir röportaj var. Biz de arkadaşlarımızla birlikte bazı bölümleri çıkarttık. Sizlere de dinletelim diyoruz. Böylece son sözü bu davada 200 küsür gün tek kişilik hücrede tutulan Yiğit'e vermiş olalım. Açık yani ne yapmışım ben gerçekten? Yani bir sürü saçma sapan lafı alt alta yapıştırıp koyunca önce buna iddianame... Bu birincisi sorguda başladı öyle başlayayım ben daha iyisi. Ee, 10 saat sorguya çektiler beni. 10 saat 100 sayfa sürdü benim sorgum. Bana şöyle şeyler sordular. İşte bir arkadaşım mesaj atmış. Roza Lüksemburg'la ilgili bir toplantıya davet etmiş. Soru bana Lüksenburg'daki toplantıya gittiniz mi diyor. Ya da başka bir soruda da, Roza e, Roza <gülüyor> ilgili şeye çağırıyor, toplantıya çağırıyor. Lüksemburg'a gittin mi diye soruyor. E, başka bir yerde bir arkadaşıma diyorum ki işte e, o zaman çocuğa yönelik aile içi şiddet çalışıyorduk vakıfla. Türkiye'de bunun azaltılması için neler yapılabilir diye bir araştırmayı destekledik vesaire. Bir arkadaşım soruyor UNICEF bu konuda ne yapıyor? UNICEF'ten acaba buraya bir kaynak aktarılabilir mi? Soru şöyle. UNICEF'ten bahsedilen parayı aldınız mı? Ya UNICEF'ten para almak falan bunlar kulaklarına nasıl geliyor acaba bu insanları? Nerede yaşıyorlar? Çok merak ediyorum gerçekten. UNICEF'in UNICEF e Türkiye temsilciliği var. UNICEF'e Türkiye devleti kendisi üye zaten. Ya zaten. Evet. <gülüyor> yani burada böyle bir durum yok yani. Ya da işte benim, o zamanki Türkiye sorumlusu olan, e, vakfım Türkiye sorumlusu olan Mark'la görüşmelerim var. İşte iddianame Mark isimli şahısla irtibatlıdır diye başlıyor. Ya da yine başka bir saçmalıktan bahsedeyim. E, ben 2008 yılına kadar, 2003 ile 2008 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Biriminde çalıştım. 2008 yılında ayrıldım. Ee, Tutuklandığımda e, üniversiteden yazı aldık. Üniversite İYİT işte bizimle ilişkisi yoktur, şu tarihte ayrılmıştır diye bunu dosyaya koyduk. E, ben savunmamda 24 Haziran'da e, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çalışmıyorum, 11 sene önce ayrıldım dedim. Heyet değişti. Ee, yeni hakim sağ olsun bir kere daha sorgulamak istedi bizi. İddianameyi açtı. Or oradan bir şeyler sordu. İddianamenin başında da yazdığı için bakın dedim ben Bilgi Üniversitesi'nden 11 sene önce ayrıldım. Mütalaa geldi geçen perşembe. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çalışmaktadır diyor. Ben bütün bu süreci neye benzetiyorum biliyor musunuz? Mahkeme salonuna geldiyseniz görmüşsünüzdür. Böyle pirinçten yazmışlar adalet mülkün temelidir diye. Onun iki tarafına da uydurma ee, alçıdan kolonlar yapmışlar. Birisi de o kolonların üstüne böyle eliyle kolon başları çiziktirmiş. Bütün bu süreç o işlevsiz o özensiz, o düzensiz, hiçbir işe yaramayan alçıdan kolonlara benziyor aslında. Ve biz adaleti o işe yaramaz kolonların arasında arıyoruz. Ve maalesef hiçbir şey bulamıyoruz. Tam geldiğimiz nokta budur. budur. Ee, benim Osman Kavala'yla e, 21 Haziran'dan sonra geçmiş bir konuşmam yok. Tek bir konuşmam yok. Onun talimat ve yönlendirmesiyle geziyi yapmışım. Ama bir konuşma yapmamışız. Ama şunu söylüyor, 2012'de. Yani beni dinlemeye başlamadan önce kayıtlara bakmışlar. Osman Kavala'ya ait sabit bir telefonla konuştuğumu 35 saniye bulmuşlar. Onu da ekliyorlar utanmıyorlar. 35, yani, saniyede, 35 saniyede ben bu talimatı alıp Gezi Parkı'mı ondan aldım. Oradaki şiddetsiz eylemleri ben yaptırmışım. Neden? Çünkü Temmuz ayında bir arkadaşıma telefonda hani var ya diyorum işte duran adam piyano çalan adam, bunlar hep şiddetsiz eylemdi diyorum. İşte onların hepsini ben yaptırmış oluyorum. O arkadaşıma ondan bahsetmiş olduğum için. Bütün mesele bu. Ne Mücellay ne Osman Beyde ne başka biriyle telefon konuşmam yok aslında doğru dürüst. Ve şunu savunmamda da söyledim ben akşam eve 3-4 kişi yemeğe çağırdığımda bir WhatsApp grubu kuruyorum. Yani değil mi? kaçta geleceksiniz ne olacak falan filan. E milyonları sokağa dökmüşüz. Telefonumu verdim bir şey bulun ya oradan. Bir şey koyun birazcık çaba gösterin. Bir tane fotoğraf koyun. Bir tane grup ismi koyun. Şu grup şu işle ilgilidir deyin. İsmini koyun en azından ya. Yani. Bakın bu bence yani ben e, hani illa kendi durumumun en önemli en görünür falan Tabii. filan olduğunu iddia etmek derdinde değilim. Ama e, eğer bu iddianame... Bu mütaala, bu yargılama süreciyle eğer bize bu cezaları verirlerse bu dinlemelerle yani zamanda Fethullahçıların topladığı delilleri karartmaktan şu anda e, delilleri değiştirmekten şu anda yargılanan Fethullahçıların topladığı delillerle bu delillere dayanarak bize bu cezaları verirlerse bundan sonra herhangi birimize herhangi birine herhangi bir dinleme ile herhangi bir konuyu yapıştırabilirler. Yani bence yeni bir sürece giriyoruz. Yani Şirin Hanım, şeyi duyduğumuzdan beri yani işin seyrinin ayın kararını boşa çıkartmaya doğru gittiği ve hızla ceza verileceğini duyduğumuzdan beri bunun hayatımızı nasıl etkileyeceğini tartıyoruz evde ailemle. Yani çocuklara söyleyelim mi söylemeyelim mi nasıl söyleyelim vesaire. Yani girmek bir travmaydı. Çıkmakla o travma bitti yani o kabus bitti sandık. Şimdi ben tekrar içeri girmeye hazırlanıyorum. Yani ne okurum ne yazarım nasıl çalışırım vesaire bunu düşünüyorum bir yandan. Yani bunu bize niye yapıyorlar ben gerçekten anlamış değilim. Yani daha önce de başka yerlerde de söyledim. Ben gerçekten bu devlete ne yaptım ki beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar bir hücreye tıkmak istiyorlar. Yani bu idam değil tamam ama yani ağırlaştırılmış müebbet bu demek. Çıkma umudun olmadan o odanın içinde bütün hayatını geçirmeni istiyorum bu devlet diyor bana. Neden bunu benden istiyorlar? Gerçekten ne yaptım birisi de çıkıp söylesin istiyorum artık. Yani yetmedi mi? 220 gün kaldım ben. Yetmedi mi tek başıma bir yerde? Kimse bunun sorumluluğunu almadı. Tahliye oldum. Şimdi tekrar mı içeri gireyim istiyorlar? Ve sonra da çıkmayayım öyle mi? Birisi de çocuğuma varsın ya yani niye baban şunu yaptı? O yüzden hapiste değilse, birisi desin artık. Ama kopyalayıp yapıştırmasınlar artık bir yerlerden. Yeter yani sorumluluk alsınlar. Bu iş bu kadar kolay mı? Bu iş bu kadar kolay mı? Üzerimize giydiğimiz kıyafetler bize bu kadar çok yetki verebiliyor mu? Birilerinin hayatlarını çizmek ne zaman bu kadar kolaylaştı? Aklımızdan, vicdanımızdan, insanlığımızdan vazgeçmek ne zaman bu kadar kolaylaştı? Açık Gazete Evet saatimiz tam olarak 08.40 ve Açık Gazete devam ediyor. Şimdi ülke ve dünya gündemine bir bakalım. Ahmet İnsel ile programa geçene kadar. Fakat bir uyarı geldi. Ee, özellikle Davutoğlu ile ilgili. Onu sizlere, onu sizlerle paylaşayım. Şöyle bir açıklama bu. Ne Davutoğlu ne de Babacan'ın savcılığa bir başvurusu... Olmadığını söylüyor avukatlar e, çünkü kendileri aslında mağdur e, mağdur olarak iddianamede yer alıyorlardı eğer böyle bir e, savcılığa böyle bir talepte bulunmuş olsalar müşteki olarak belirtilmeleri gerekiyormuş yani olur çekildi demek yanlış diye bir e, açıklamada e, bulunuluyor bunu da düzeltmiş olalım Ama yine de böyle bir e, açıklama gerçekten kendisi yaptı. Savcılığa ise gidilmemiş anlamına geliyor bu. Şimdi düğün haber yoğunluğundan dolayı birçok habere giremedik. Bugün de e, sadece 20 dakikamız var. Hızlı hızlı bir dizi gelişmeye e, yer vereceğiz. Koronavirüsle ilgili son rakamlardan belki de e, başlamak en iyisi olur. E, şu ana kadar dünya genelinde 73 bin kişi e, koronavirüsten geliştirdik. Etkilenmiş durumda çoğu ise Çin'de e, bunların bir ölü sayısı maalesef 1873'ü e, buldu e, ve bunlardan beş kişisi Çin dışında en son dün de haber vermiştik ilk kez Fransa'da bir Çinli turist e, hayatını kaybetti. Bu Japonya'da karantinaya alınan e, gemide ise 99 kişiye sıçramış durumda koronavirüs. Ee, Çin'den ilginç bir aslında haber vardı hafta sonu dün pek e, yer veremedik. Çin yönetimi yeni koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik çabaların bir parçası olarak kullanılmış banklu, banknotları mikroplardan arındırarak karantinaya almaya başlamış. Yani paraları karantinaya almaya başlamış e, Çin yönetimi. Çin Merkez Bankası gerçekleştirdiği basın konferansında bank, bankaların banknotları temizlemek için... Mor ışınlar ya da yüksek sıcaklıklar kullandığını ve paraları 7 ile 14 gün kapalı ortamda tuttuklarını söylemiş. Bu süre bölgelerdeki salgının ciddiyetine göre değişiyor deniyor. Banknotlar daha sonra tekrar dolaşıma sokuluyorlar. İki hafta süren bir karantina uygulamasından sonra paraları tekrar kullanabiliyorlarmış. Dünya Sağlık Örgütü ise koronavirüs hastalığının Bulaşmasının nesnelerle de mümkün olabildiğini zaten daha önce açıklamıştı ancak tabii bunun sınırlarının olduğundan da bahsedilmişti birkaç saat içerisinde aslında virüsün etkisini kaybedebildiği gibi şeylerden de söz ediliyordu. Şimdi İdlib'deki gelişmeleri aslında Ahmet İnsel'le biraz daha derinlemesine konuşacağız ancak ben son haberler haberlerdeki gelişmelerden bahsedebilirim. Biliyorsunuz e, Türkiye heyeti Rusya ile görüşmek üzere Moskova'ya gittiler İdlib e, konusunda bir görüşme yapılacaklardı. Dün bir açıklama yapıldı dün başladı görüşmeler ancak dün yapılan açıklama görüşmelerin devam edeceği yönünde oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yaptığı toplantılarda da arka arkaya e, özellikle Rusya'nın e, hem Libya'da hem İdlib'de... E, kendileri açısından pek de uygun davranmadığını e, söylemeye başlamıştı. Hatta fotoğraflar gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle Libya'daki Wagner denilen e, paralı Rus askerlerini göstererek bu bunların çeşitli Rusya siyasiyleli ve hatta Putin'le yan yana çekilmiş fotoğraflarını gösterdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ki bu ciddi bir gerginlik olduğu aslında anlamına geliyor. Ama bir yandan da köprüler hiçbir zaman Yakılmıyor dolayısıyla e, dün bir heyet gitti Moskova'ya görüşmeye anlaşmaya varılamamış olacak ki bugün de devam ediyormuş görüşmelerin sadece devam edeceği haberi e, verildi dün. Birleşmiş Milletler ise İdlib için ateşkes çağrısı yaptı. BM İnsan, İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Laukak e, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'de devam eden krizin yeni ve korkunç bir seviyeye ulaştığı konusunda uyarıda bulundu. Aralık ayından beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 900 bin kişinin çatışmalar ve saldırılar nedeniyle yer değiştirmeye mecbur kaldığını belirtiyor Birleşmiş Milletler yetkilisi. Yerlerinden edilen Suriyelilerin kamplar dolu olduğu için dondurucu soğukta dışarıda kaldığına dikkat çekiliyor. Gerçekten çoluk çocuk insanlar özellikle Türkiye sınırına yığılmış durumdalar ve hava oldukça soğuk sıfır derece civarında. Ve buralara yardım e, gönderilmekte de güçlükler yaşanıyor. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor Birleşmiş Milletler'in açıklamasında. Anneler çocuklarını sıcak tutabilmek için plastik yakıyor. Küçük çocuklar ve bebekler soğuktan ölüyor. Hastane, okul, cami, pazar yeri ve sivil yerleşim alanları rastgele hedef alınıyor. Okullarda eğitim askıya alındı ve hastaneler kapandı. Ciddi bir salgın riski söz konusu. Temel altyapı çökmek üzere diyor. Birleşmiş Milletler ancak bölgeye herhangi herhangi bir insani yardım ulaştırılması konusunda da ciddi sıkıntılar olduğunu söylemekte fayda var. Buradan Türkiye'deki bir, e, haberlere hızlıca bir bakabiliriz. E, yaklaşık bir ay oldu herhalde Elazığ'da büyük bir deprem olmuştu ve e, son birkaç haftadır pek bir haber Duymuyoruz e, Elazığ'da yaşananlara dair. Fakat dün 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Aslında bu çok küçük bir deprem. Fakat daha önce hasar almış olan 6 katlı bir binanın yıkıldığı e, haberi geldi. E, Kandilli Rasa'tanesi depremin büyüklüğünü aslında 4.5 olarak duyurmuş. E, AFAD 4.2 olarak duyuruyor. E, AFAD'ın aktardığına göre Silivri Sivrice'de Elazığ'ın Sivrice'in ilçesinde 14.42 On, yani saat iki buçuk gibi bir e, deprem gerçekleşmiş ve Malatya'da da e, hissedilmiş e, diye bir e, şey var. E, fakat zaman zaman e, geçtiğimiz hafta buradaki depremzedelerle yapılan röportajlarda basında yer alıyordu. En son gazete duvarda da böyle bir yani dün yapılan e, buradaki depremzedelerle yapılan bir röportaj yayınlandı. Aslında durum pek de iç acıcı değil. Bir yandan muazzam bir kampanya hala sürdürülüyor para toplanıyor özellikle mesaj atarak e, bu parayı bu paraları toplayabiliyorsunuz ve hükümet yetkilileri tarafından her türlü e, destek verildiği söyleniyor. Fakat depremzedeler verdikleri röportajlarda oldukça kızgın açıklamalar e, yapıyorlar. Depremzedeler sefalet ve çaresizlik içinde diye... Bir başlık atmış e, gazete duvar. Elazığ depreminin ardından 3 hafta geçti ama başta barınma ve gıda ihtiyacı olmak üzere temel birçok sorun hala çözülemedi deniyor haberde. Depremin merkez üstü Sivrice, Sivrice'de banyosu tuvaleti olmayan çadır kentte 5 aile toplam 21 kişinin kaldığı çadır var deniyor örneğin. Evi tamamen yıkıldığı için çadırda kalan bir depremzede çadırları kurdular bir daha gelmediler demiş. Krediyle aldığı evi yıkılan bazı depremzedeler ise sigortadan kentsel dönüşüm bölgesi denilerek ödeme alamıyor e, haberi var. Bir vatandaş binbir zorlukla aldığımız ev yok ama kredisi var diye e, konuşmuş. Müzeyyen Yüce e, yapıyor e, bu haberi. E, Sivrice'de gerçekleşen depremden sonra e, aslında bütün bu gelişmelerin e, devam ettiğini yani pek de olumlu görüyoruz. E, bir gelişme olmadığını depremzedler açısından söylüyor. Şimdi hızlıca e, burada buralardan yapılan açıklamalara e, bakmaya çalışıyorum. Depremden sonra uzun süre spor salonlarında barındıklarını söylemiş örneğin bir kişi, üç yaşındaki kızının bronşit olduğunu ifade ediyor e, bu depremzede. Ve şöyle söylüyor bir arkadaşım bize evini açtı eşim hala spor salonunda kalıyor ben iki çocuğum ile birlikte arkadaşımın evindeyim gidecek yerimiz yok depremzedelere yapılan yardımlardan bir tas çorba içmişliğimiz yok kira yardımı konteyner diyorlar başvurmamıza rağmen hiçbirini görmedik ben de bu ülkenin vatandaşıyım bu kentin vatandaşıyım arkadaşım olmasa çocuklarımız ile sokaktaydım 3 gündür burada kalıyorum diyerek hatta ağladığını belirtiyorlar e, bu depremzedenin e, haberde çamur altında kalan çadırların olduğundan bahsediliyor. Afat depremin ardından başlatılan yardım kampanyasıyla toplam 96.173.000 lira topladığını açıklamış. Malatya ve Elazığ ise 102 milyon lira nakdi yardım. Malatya ve Elazığ'a ise 102 milyon lira nakdi yardım gönderilmiş bugüne kadar. Kentte 45.859 kişiye kira yardımı yapıldığı aslında belirtiliyor ancak kentteki tablo yardımların sağlıklı yapılmadığını gösteriyor diyor ee, burada e, muhabir Müzeyyen Yüce. Ee, Elazığ'ın farklı noktalarını kurulan çadırlarda yaşayan deprem zedeler kültür parkta yaşayan yurttaşlarla aynı imkanı paylaşmıyor diyor e, örneğin. Ee, e, ve Santral Mahallesi'nde çadırda kalan bir başka depremzedeyle ile konuşmuşlar. Kendisi şöyle bir açıklamada buluyor. Çadırları kurdular bir gittiler bir daha gelmediler. Kendi imkanlarımızla burada kalıyoruz. Bakın her yer çamur altında. Ne olur bize yardım edin. Zor durumdayız. Şeklinde bir açıklama yapmışlar. Dolayısıyla bu deprem Türkiye'nin gündeminden dolayı aslında deprem arka planda kalmış durumdaydı. Fakat maalesef iyi gelişmelerde. Yok yardım açısından Elazığ'da yine yoğunluktan dolayı giremediğimiz bir haber vardı bunu da kısaca geçmek durumundayım Ahmet Türk yerine kayyım atanmasına gerekçe gösterilen dosya Ahmet Türk kendisinin yerine kayyım atanmasına gerekçe gösterilen dosyadan beraat etti aslında geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak Yerlerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ile Mazıdağ Belediye Belediyesi Eş Başkanı Necla Yıldırım örgüt propagandası yapmak iddiasıyla yargılandıkları davadan beraat ettiler. Ahmet Türk ve Necla Yıldırım 2015 yılında Mazıdağında bir YPG'nin cenazesine katıldıkları gerekçesiyle açılan davada e, yargılanıyorlardı. Mahkeme ikisinin de hakkındaki suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Kara, beraat e, kararı vermişler Tabi e, bu belediyeye kayyım atanmıştı Geri alınacak mı Şimdiki soru bu herhalde e, Bütün bu haberlerin içerisinde Bu aslında güzel bir haber bir yandan her şeye rağmen e, Beraat etmiş olmaları Bir tane daha güzel bir haberden e, bahsedelim Mücadeleler sonucunda Munzur Vadisi'ndeki tüm baraj projeleri iptal edildi Manşeti var Pirha.net'in e, haberinde Munzur Özgür Aksın Meclisi, Munzur Vadisi üzerindeki baraj ve HES projelerinin iptaline ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi e, dün. Açıklamada, Munzur Vadisi üzerinde planlanan baraj projelerine karşı yürüttüğümüz meşru ve fiili mücadele günümüze kadar devam etmiş. Geldiğimiz aşamada da hukuksan mücadele ile baraj projeleri iptal edilmiştir. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz e, diyorlar. Bu e, bugünkü nadir güzel haberlerimizden bir tanesi şimdi ise e, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışmasını sonuçları var Türkiye'de mutluyum diyenlerin oranı 16 yılın en düşük seviyesinde diyor independent Türkçe'nin haber sitesi e, TÜİK raporları ve TÜİK istatistikleri biliyorsunuz başlı başına zaten bir e, tartışma konusu taraflı olduğuna dair ciddi e, iddialar e, bulunuyor. E, fakat buna rağmen bazı e, istatistiklerde e, yine de hükümetin aleyhine işleyebiliyor. E, şöyle bir e, rapor e, geçilmiş. TÜİK verilerine göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve, 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2018 yılında %53,4 iken 2019 yılında %52,4'e düşmüş. Yani %1,1. Azalma olduğundan bir önceki e, yıla göre fakat yine de toplumun yarısından fazlası TÜİK e, raporlarına göre halinden memnun e, gözüküyor. Bu oran yaşam memnuniyeti araştırmasının başlatıldığı 2003'ten bu yana kaydedilen en düşük oran diye de e, bahsedilmiş. Independent Türkçe bazı tablolarda e, veriyor nasıl grafiğin ilerlediğine dair ama özellikle ekonomik krizle birlikte bu oranın Giderek e, düşmekte Olduğundan da e, Bahsediliyor Bir de şöyle bir e, Haberimiz vardı yine aslında buna Dün değinecektik fakat fırsatımız Olmadı Ankara ve Trabzon'da Nefret saldırıları gerçekleşti Hristiyan yurttaşlarımızın mezarlarına yönelik. Ankara Ortaköy mezarlığında Hristiyanlara ait 19 mezar tahrip edildi geçtiğimiz hafta sonu. Olaylarla ilgili 16 ve 17 yaşlarında 5 genç gözaltına alınmış. Trabzon'da ise Santa Maria Katolik Kilisesi'nin mezarlığına yeni defledilen bir kabrin haçı Kırılmış arka arkaya gerçekleşti bu saldırılar. Sözcü gazetesinde Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Ankara'da bulunan Ortaköy mezarlığında Ankara'nın Ortaköy mezarlığında bulunan 66 mezardan Hristiyanlara ait olan 19'u tahrip ediliyor. Tahrip edilen mezarlardan biri geçen yıl 17 yaşında hayatını kaybeden oğluna ait olan Olga Komşdoğan'la bir e, röportaj yapmışlar. Burada benim de oğlum yatıyor diyor kendisi. Geçen sene kaybettim. 17 yaşındaydı. Kendisiyle aynı yaşta çocuklar gelip onun mezarını tahrip edebiliyor. Hangi vicdan bunu kabul edebilir diye tepki göstermiş. Daha önce de böyle saldırıların gerçekleştiğini hatırlatıyor e, komşu Doğan. E, tek saldırıda bundan ibaret değil e, diye e, devam ediyorlar. Hristiyan haberin haberine göre bir saldırıda. Trabzon'da gerçekleşiyor. Santa Maria Katolik Kilisesi'nin mezarlığında bulunan bir mezara saldırı e, düzenlenmiş. E, 18 Ocak'ta kilisede düzenlen dini törenin ardından kilisenin 500 metre kadar yukarısında yer alan Arafilboyu Mahallesi'nde ya da Ayafilbo Mahallesi'nde kilisenin mezarlığına e, devrediliyor. E, mezarlığına defnedilen bir mezarın e, başında konulmuş tahta haç ve bu aslında kırılmış böyle bir habere yer veriyorlar HDP milletvekilleri ise hemen bir açıklama yaptılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP milletvekili Tuma Çelik tarafından bir soru önergesi verildi Çelik önergesinin gerekçesinde söz konusu saldırının münferit olmadığına Santa Maria Katolik Kilisesi'nin daha önce de saldırıya uğradığına hatta kilise sahibi Kilise rahibi Andrea Santoro'nun ise 5 Şubat 2006'da uğradığı saldırı sonucu öldürüldüğüne dikkat çekerek yanıtlanması talebiyle şu soruları yöneltiyor. Söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Gözaltına alınan kimse var mıdır? Santamaria Kilisesi'ne dönük daha önce yaşanan saldırıları hatırlatarak kaç kişi hakkında işlem yapıldı bugüne kadar diye soruyor milletvekili Çelik. Türkiye'deki Hristiyan ibadethane ve mezarlıklarına yönelik devam eden saldırıların önlenmesi için bir çalışmanız var mıdır diye de ayrıca hükümete e, soruyorlar. Dünyadaki gelişmeleri de son birkaç dakikaya e, doğru girerken e, bakalım. Bir anket çalışması da e, ilginç bir şekilde Dünya Ekonomik Forumundan geldi. Daha doğrusu kendilerine ait değil bu e, anket çalışması. Edelman Barometresi denilen bir Anket çalışması fakat dünya ekonomik forumunda şu manşetle e, yer aldı e, şu ülkeler şu ülkelerde insanlar kapitalizmin zarardan yarardan çok zarara e, neden olduğunu düşünüyor diye bir manşet atmış dünya ekonomik forumu dünya ekonomik forumu bileceğiniz bildiğiniz üzere dünyanın en zengin bin şirketinin bir araya geldiği bir e, forumdur. En büyük fosil yakıt şirketleri başta olmak üzere bu forumda yer alırlar. Burada kendilerine bir uyarı olarak tabii bunu açıklamışlar. Edelman Vakfı Edelman Barometresi araştırmasına göre dünyada kapitalizme olan güven, güvensizlik yüzde 56'ya çıkmış durumda. Dünya genelinde bu. Bazı ülkelerde çok daha yüksek oranda. Örneğin başı Hindistan çekiyor. Yüzde 74'ü Hint halkının kapitalizmin daha büyük zarar verdiğini yarardan çok zarar verdiğini söylemiş. Zaman zaman haberlerde duyurmuştuk Hindistan'da geçtiğimiz ay 250 milyon işçi genel greve çıkmışlardı. Fransa hemen Hindistan'ın ardından ikinci sırada %70 ile kapitalizme olan güvensizlik. Fransa'da da Aralık ayından itibaren 68 1968 yılından sonraki en büyük genel grev dalgası yaşanıyordu. İki aydır sürüyor grev ve kitle gösterileri. Çin yüzde 63 ile üçüncü sırada. Kapitalizme en fazla güven duyan insanların olduğu ülke ise Japonya. Yüzde 35'i halkın sadece kapitalizme güvenmediğini söylemiş. Yani 65'i ise güvendiğini, büyük yararlar, büyük fayda getirdiğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oran aslında bir yandan ilginç. Yüzde 47'i ...kapitalizme güvenmediğini söylüyor... ...yüzde 53'ü güvendiğini söylüyor... ...biliyorsunuz şu anda 2020 yılının sonunda ise... ...bir başkanlık seçimleri gerçekleşecek... ...ve Amerika'da kendisini sosyalist olarak da açıkça... ...sosyalist olduğunu söyleyen Bernie Sanders... ...muazzam büyük bir, başarılı bir kampanya yapmaya başladı... ...iki eyalette seçimler yapıldı... ...ikisinden de ön seçimler yapıldı... ...Demokrat Parti içerisinde... ...ikisinden de birinci olarak çıktı... Son olarak vereceğim haber yine aslında daha geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti ama fırsat bulamadığımız bir şeydi. Ermenistan ve Azerbaycan liderleri tarihte ilk kez kamuoyu önünde tartıştılar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol pa Paşinyan 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen bir panelde Dağlık Karabağ konusunu tartıştı. Bu panelde tarihte ilk kez bir Azerbaycan ve Ermenistan lideri kamuoyu önünde açık tartışma gerçekleştirdi. Aliyev konuşmasında Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün uluslararası toplum tarafından tanındığını e, hatırlattı. Ve Azerbaycan topraklarının %20'si Ermenistan'ın e, işgali altında olduğunu söylüyor e, burada Aliyev. Evet. Paşinyan ise Hocalı'da katliam yaşanmadığını e, belirtti e, bu konuşmada. Sorunun barış yoluyla çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun değil Karabağ Ermenilerinin silahlı güçlerinin bulunduğunu e, ifade ediyor. Böylelikle aslında ilk kez her ne kadar aynı e, görüşe varmamış olsalar da yine de ilk kez. Çok büyük bir kavga hakaret etmek sizin yan yana durmuş olmaları bir gelişme olarak görmek mümkün diyelim ve şimdi Ahmet İnsel programımıza geçin. Açık dastır. Ahmet İnsel ufuk turu. Merhaba Ahmet Bey Günaydın, Günaydın. Ee, Konuşacak birçok şey var tabi bugün bir, bir yandan Silivri'de e, duruşma var Hepimizin aklıda, kalbi de orada ee, Ama bir dizi başka gelişme de var ee, Hangisiyle başlayalım İsterseniz e, şu anda Sınır hemen e, Türkiye sınırının biraz ötesinde yaşanan büyük yeni insanlık dramını ele alalım. Çünkü İdlib'de gerçekten 900 yakın kişi Reyhanlı civarında ve kuzeyinde Türkiye sınırına yığılmış durumda ve kış koşullarında kampların mülteci kamplarının zaten doğu olduğu herhangi bir kabul kapasitesinin olmadığı ortamda ee, kış koşullarında dağlık e, arazide e, barınmak veya sığınmak durumundalar e, çok ciddi e, çocuk ölümlerinin olması yaşlı hasta ve çocuk ölümlerinin olması e, ihtimali var e, birkaç ölüm vakası zaten <gülüyor> aktarılmaya başlandı e, bu, e, bu bombardımanların da e, aynı hızla devam ettiğini görüyoruz yani e, İdlib bölgesinin e, doğusunda e, Halep, e, Şam e, otoyolunun e, batısıyla İdlib'in sınırlarının e, doğusun, doğusu arasında e, ki hat boyunca güneyden kuzeye uzanan hat boyunca ta Halep'e kadar uzanan hat boyunca e, bombardımanlar özellikle Suriye ordusunun havadan yaptığı bombardımanlar son derece yoğun ve bu şeye kadar devam ediyor. Türkiye ordusunun kontrol ettiği Afrin sınırlarına kadar devam ediyor. Diğer taraftan Halep'in bazı bölgelerinin e, denetimde olma, e, Suriye hükümetinin Suriye e, devletinin denetiminde olmayan bölgelerini de denetim altına aldığını ve e, şimdi Halep'le e, Kuzey arasındaki yolu e, yani Azez e, arasındaki yolu da e, açmaya çalıştıklarını görüyoruz. Orada çatışmalar var. E, Türk ordusunun da ee, Aziz'in hemen güneyindeki e, Tel Rıfat, Meranes bölgesini bombaladığını e, e, iddia ediyor e, Suriye insan Hakları Gözlem e, Diğer taraftan e, Türk ordusunun e, birkaç yerde yeni gözlem e, noktaları oluşturduğunu ama diğer taraftan... Bu 12 tane ve... gözlem noktası dışarısında yeni gözlem noktaları oluşturuyor? Anlamak mümkün değil yani Hı -hı. E, var olan gözlem noktalarının 2-3 tanesinin yeni yere mi taşındığı Hı -hı. yoksa e, var olan 12 gözlem noktasına ilaveten 3 gözlem noktası mı oluşturulduğu e, belli değil doğrusunu söylemek gerekirse. Anladım. Çünkü bazı, e, bazı bilgilere göre ama doğrulanmamış bilgilere göre bazı gözlem noktalarındaki e, e, askeri güçler Rus ordusunun e, denetimi veyahut koruması altında e, taşındığı hmm. haberleri geliyor ama bu doğru mu yoksa diğer taraftan e, Reyhanlı üzerinden yeni askeri güç sevkiyatı var. Dolayısıyla bu askeri güçler e, 2000 yeni, tır deniyordu şu e, ana evet, kadar. Evet. Devam eden bir bir sevkiyat. Dolayısıyla bu yeni güçler Sarma da e, kasabası ve e, daha güneydeki e, Mutarm köyü örneğin Jeriko e, şehri kasabasının yanındaki Mutarm köyü gibi yerlere yerleştirilen yeni gözlem noktalarımı yoksa var olan e, gözlem noktalarının e, oraya taşınması mı? Eğer taşındılarsa coğrafyaya baktığımızda haritaya baktığımızda eğer taşındılarsa o zaman birkaç gözlem noktasının İdlib'in Suriye yönetiminin yani M5 otoyolunun boyunca oluşan gözlem noktalarının batıya doğru birkaçının Geri çekildiğini söyleyebiliriz eğer taşınma varsa. Ama bu Sur, yeri... Suriye rejimi ve Rusya ile görüşmeden herhalde yapılamaz olan bir şey. Çünkü onu... var olan noktalar bile vurulabilirken. Ee, onu bilmiyoruz Suriye rejimi ile mi yoksa sadece Rusya ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde mi bu yeni gözlem noktaları e, oluşturuldu veya taşındı? batıya doğru. Yani bu batıya doğru taşınması demek tabii onun doğusunda kalan bölgelerin Suriye rejiminin denetiminde bırakılması demek. Evet. Ee, bunu şu anda söyleyebilecek, iddia edecek bilgiye sahip değilim. Sadece görebildiğimi aktarıyorum. Dolayısıyla e, Suriye'de e, bombalama haritalarısına baktığımız zaman çok açık biçimde bu Güney-Kuzey hattı boyunca yani M5 otoyolunun batısı boyunca çok yoğun bombardımanların devam ettiğini ve bu bombardımanların da amacının buradaki sivil halkın, cihatçı güçlerin ama aynı zamanda sivil halkın da buraya da yerleşik olan veya buraya göç, göç etmiş olan sivil halkın da batıya doğru, Türkiye sınırına doğru ve kuzeye doğru kaçması sağlanmaya çalışıyor. Bu arada Rus e, e, ordusunun e, kaynaklı bazı e, füzelerde e, Halep'in batısında bazı köyleri e, geçen hafta pardon geçen hafta diyorum e, dün e, vurmuş e, alınan bilgilere göre ölen e, iki sivilin e, ismi e, dolaşıyor. E, Rus e, hava saldırısı sonucu ölen iki sivilin is, ismi dolaşıyor. Diğer taraftan e, bütün o bölgede tabii hemen hemen köy köy e, ateş altında. E, İdlib konusu e, gerçekten Türkiye'nin Türkiye, e, Türkiye e, siyasetinin dış politikasının şu anda e, e, en zayıf e, olduğu ve e, Büyük bir e, tuzağa, kapana, kendi kendine düştüğü bir alan. Burada şöyle bir tartışma biliyorsunuz, e, hem Münih'te güvenlik zirvesinde hem de e, Moskova'da yapılan görüşmelerde gündeme geldi. E, Türkiye tarafı e, Rusya'nın Soçi Mutabakatı çerçevesinde... E, aldığı yükümlülükleri yerine getirmediğini yani Suriye hükümetinin elini tutmadığını iddia ediyor. Buna karşılık Rusya'da Türkiye'nin bu soçu mütabakatındaki yükümlülükleri yerine getiremediğini yani esas itibariyle cihatçı güçleri silahsızlandıramadığını ve M5 ve M4 karayollarının trafiğe açılmasını sağlayamadığını yani bu bu, bu yükümlülükleri yerine getiremediğini e, belirtiyor. Evet. E, karşılıklı olarak Soçi Mütabakatı'nda e, yükümlülüklerin getirilemediği iddiasıyla e, görüşmeler devam ediyor ama aynı zamanda da Rusya'nın e, adım adım e, alan kazanma ama diğer taraftan e, bir müttefikini yani şu son dönemde oluşmuş e, Müttefikini, Türkiye'yi e, kaybetmeme, e, onunla yeni bir çatışmaya girmeme ama aynı zamanda da e, Suriye'de Suriye Devletinin e, bütün e, toprak bütünlüğünü sağlayacak işlemleri e, yavaş yavaş e, geri dönülmez biçimde yerine getirme e, operasyonunu sürdürüyor. Rusya'nın zamanı var, pek fazla sınırlarında yığılmış, yığılma tehlikesi olan mülteciler endişesi yok. Tek endişesi eğer endişe varsa e, bu İdlib bölgesinde ve biraz da e, Suriye'nin e, doğusunda e, Rus ya Cumhuriyeti vatandaşı e, özellikle Çeçen kökenli e, 2000 civarında olduğu söylenen belki biraz daha az da olabilir bu Çeçen Cihatçı'nın durumu bunların bir kısmının e, Libya'ya e, Türkiye aracılığıyla Libya'ya savaşçı olarak gönderildiği iddia ediliyor ama bu da doğrulanmış bir bilgi değil. Avrupa Birliği de galiba Libya ile ilgili bir karar açıkladı. E, Avrupa Birliği Libya ile ilgili Akdeniz'de e, deniz kontrolünün arttırılması ve Libya'nın Libya, Libya yönelik silah ambargosunun etkin hale getirilmesi Hı -hı. kararı açıkladı. Bu, bu Türkiye'yi nasıl silah... etkiler? Türkiye Libya'ya silah yolluyor biliyorsunuz. Evet, bir tane bir İtalyan İtalyan Canova limanında Türkiye'den Libya'ya gitmiş bir gemi alıkondu. Libya'dan Canova limanına geçtikten sonra iddia bu geminin Türkiye'den Libya'ya silah taşıdığı iddiası bunun ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyoruz daha şimdilik ama gemi alıkonmuş durumdaydı son aldığım haberlere göre iki gün önce Türkiye'nin Libya'ya yolladığı silah miktarı konusunda rivayet muhtelif ama azımsanmayacak bir miktar olduğu belirtiliyor Diğer taraftan tabii Hafter güçlerine de aynı şekilde Suudi Arabistan üzerinden özellikle ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Türkiye'nin yolladığı kadar silah da herhalde Hafter bölge güçlerine evet. gidiyor aynı zamanda. Yani karşılıklı olarak silah ambargosunu delen bir ülke yok maalesef birçok ülke silah ambargosunu deliyor. Peki siz şey dediniz Avrupa Birliği deniz yoluyla ulaşıma engellemeye çalışıyor galiba. Evet. Ama karadan bu ne kadar mümkün olacak çünkü Hafter daha çok Mısır vesaire falan gibi hani kara bağlantısı üzerinden destek alabiliyordu bu engellenebilecek evet. mi yani ambarga? kara kontrolünü yapma imkanına sahip değil Avrupa Birliği evet. yani bu Hafter'e fiilen yarayabilir Mısır ve Çat sınırında denetim yapma imkanına fiziki olarak sahip değil Avrupa Birliği onun için tabii daha çok Hafter'in silah ambargosunu delme ...şansı bu durumda daha fazla olacak. Evet. Ee, ama diğer taraftan... E, ...Hafter'in... E, e, ...doğrusunu söylemek gerekirse... ...Trablus... E, e, ...Trablus'u ele geçirme... E, ...planı şu anda suya düşmüş durumda. haftaya güçlen ilerlemesi... ...durdu. Ateşkes nedeniyle... ...değil sadece. E, tabii Türkiye'nin... ...yolladığı destek... ...sayesinde de... E, ...Uluslararası camianın... ...tanıdığı... E, Hükümet e, kabul ettiler biliyorsunuz hükümet başkanı e, Suriye'den e, savaşçı gelip kendi saflarında, kendi ordularının saflarında evet. savaştığını kabul etti. Ama karşı tarafta da e, Sudallı, e, Somalili, <gülüyor> e, Çadlı savaşçıların olduğunu da unutmayalım dedi. yani. Evet. Ee, Libya'da sadece Libyalılar değil e, ciddi anlamda paralı askerler savaşıyor. Tabii Rusya'nın Wagner e, askerlerinden de söz ediliyor. Orada da 1000 ila 1500 civarında Wagner e, e, şirketinin pa paralı askerleri de tabi haftanın ilerlemesinde ilk ilerlemesinde en büyük etmen olduğu söyleniyor. Şimdi ne vereceği kadar e, güçleri var bilmiyorum ama... E, Hafter ordusunun ileri safta, saflarında bu Wagner şirketinin paralı askerleri, Rus askerleri Rus mersinerli paralı askerleri ön plandaydı. Evet, Türkiye yani bir, bir dikkat ederseniz zaten İdlib konusu güneme geldiğinden biri ve Libya'da da Türkiye Libya konusunda da biraz izole durumda olduğu için e, Libya gündemden düştü farkındaysanız. Bir, birkaç günden beri kimse Libya'dan konuşmuyor. Türkiye'nin evet. Libya macerasından hükümet enasından ağzına almaz oldu. İdlib konusunda ise ciddi bir e, kapana sıkışma e, söz konusu. E, Türk ordusu da diğer taraftan dediğim gibi e, kuzeyden e, özellikle Kürt e, yönetiminin e, Suriye ile anlaşarak elinde tuttuğu Tellerifat bölgesini e, temizlemek veya orayı ele geçirmek amacıyla bir bombalama harekatı sürdürüyor. Diğer taraftan e, Suriye'de kuzeyinde e, özellikle e, Cerablus'un e, altında e, çok ciddi e, pardon Akçakale'nin altında çok ciddi e, çatışmalar yok ama tek tük, genelde tek tük bombalama haberleri geliyor. Örneğin dün e, su, Türk e, ordusunun desteklediği e, Suriye Ulusal e, Ordusu veya Suriye Kurtuluş Ordusu, şimdi ismini çıkartamadım. E, onların e, açtığı e, ateş sonucu Tel Avya'dın, Kuzeyinde, pardon, aynı kuzeyinde birkaç köyün bombalandığı haberi geldi. Ama onun dışında Akça Kale'nin Ceylanpınar arasındaki Türk işgal bölgesinde bir çatışma yok. Onun da daha doğusunda Nusaybin yönünde. Dün ilk defa Türkiye ile Rus askeri ortak devriyesi evet. başladı. Yani bir tarafta dev ortak devriye var, bir tarafta e var. çatışma var. Evet. Adı konmamış bir postmodern savaş devam ediyor ama postmodern derken işi ciddiyetsizlikle... Cid ele almamak lazım. Tabii binlerce, yüz binlerce kişinin çok büyük e, insanlık dramı yaşadığı bir e, adı evet. konmamış ve savaş e, var sınırlarımızın hemen ötesinde. Evet maalesef. Buradan isterseniz başka bir e, ciddi dünyayı ilgilendiren e, ciddi başka bir soruna geçelim. Tabii. Çin'deki koronavirüs e, vakası Hı -hı. aynı zamanda otoriter rejimlerin ee, en zayıf e, noktasını, en zayıf yönünü tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı. Evet. Ee, biliyorsunuz e, bu koronavirüs vakasını ilk defa e, doktorlara, doktor meslektaşlarına e, 30 Aralık veya 29 Aralık 2019'da e, bildiren Li Wenliang. Hemen susturulmuş ve polis tarafından tehdit edilmişti zamanında. Evet. E, bu doktor vefat etti. Koronavirüsten e, veya koronavirüsten öldüğü e, söyleniyor. Ama vefat ettiği kesin. E, eğer o doktorun söyledikleri ciddiye alınsaydı büyük ihtimalle koronavirüs vakası, e, özellikle bu e, Wuhan eyaletindeki koronavirüs vakası e, çok daha önceden e, yayılması engellenebilirdi. Aslında ilk vakanın Wuhan'da 8 Aralık'ta görüldüğünü şimdi öğrenmiş e, bulunuyoruz. Ve <gülüyor> otoriter rejimlerdeki bu bilgi akışı eksikliği, bilgi çarpıtması rejimin kendisinin de doğru dürüst bilgilenmesinin önüne geçen evet. bir olgu. Çünkü o bütün hiyerarşik sistem içinde herkes sorumluluğu başkasına atmak için e, üç maymun oynama eğiliminde ee, iki e, Hübey eyaletinde bir haftadan fazla bir süredir haber alınamayan iki e, gazeteci değil mi? Amatör gazeteci. Evet, Konumunda aktivist olan belki de. Aktivist aynı zamanda. iki kişi Shen Kivşi ve Fang Bin'den haber alınamıyor. Biliyorsunuz bu iki kişi e, bu e, abluk altına alınan eyalette e, sokaklarda, hastanelerde dolaşarak buradan iPhone'larıyla zannediyorum filmler çekerek gerçek durumu evet, sosyal medyadan e, paylaşıyorlar. Sosyal medyadan paylaşıyordu ve çok ciddi izleyici sayılarına ulaşmaya başlamışlardı. Bir haftadan beri kendilerinden haber alınmıyor. Sosyal medya hesapları kapalı. Bir rivayete göre enterne edilmiş durumdalar. Bir rivayete göre kendileri de bu grip, koronavirüs e, salgının e, koronavirüs hastalığına yakalanmış ve e, hastaneye yatırılmış e, iddiası var. E, ama ikisi de mümkün yani enterne edilmiş olmaları, susturulmak için enterne edilmiş olmaları ihtimali e, bir o kadar güçlü. Bir tanesi <gülüyor> Alenen zaten bir paylaşımda bulundu. Şu anda polisler kapımı kırıyorlar diye son mesajı bu şekilde. Evet ]ydi. bir tanesi söyleydi diğerinden hiç haber almadık. Evet. için olduğunu. Bu aynı zamanda Çin ekonomisi içinde çok ciddi bir sarsıntı beklentisi. Çünkü yapılan hesaplara göre 2020 yılında Çin ekonomisinin dörtten daha düşük büyüme oranına sahip olacağı ortaya çıkmaya başladı. Eğer bir ay daha devam ederse bu koronavirüs yarattığı büyük iktisadi daralma çünkü unutmayalım ki Wuhan eyaleti Çin'in en önemli 2-3 sanayi merkezinden bir tanesi. Bütün uluslararası firmaların yatırım yaptıkları otomobil üretiminin olduğu hmm. uçak üretiminin olduğu, uçak parçaları üretiminin olduğu son derece önemli bir sanayi bölgesi ve burada hayat tamamen durmuş durumda. Çin'in genelinde hayat büyük ölçüde yavaşlamış durumda. Çin'in dış ekonomik ilişkilerinde çok ciddi bir yavaşlama var ve bu aynı zamanda Çin'le bağlantılı üretim yapan, zincir üretim yapan, bağlantılı üretim yapan büyük uluslararası firmaların başta Apple olmak üzere onların üretimini de aksatmaya başlayacak önümüzdeki haftalar içinde. Apple'ın Önemli parçaları Çin'de üretiliyor biliyorsunuz. <gülüyor> ee, bütün bunlar dikkate alındığında Çin ekonomisinin e, ciddi bir e, e, daralma olmasa bile çok Çin'in alışmadığı son 20 yıldan beri bilmediği bir e, yavaşlamaya e, girmesi de aynı zamanda dünya ekonomisinin de bu bundan etkilenmesi söz konusu. ben şeyi evet. hatırlıyorum IMF Başkanı 2019'un Ocak ayında bir açıklama yapmıştı. Küresel fırtınaya hazır olun diyordu 2019 sonu için. Ama o dönem hani bu virüs vesaire gibi şeyler söz konusu değildi. Çin'in özellikle %6'ya kadar düşmüş olması büyümesinin bir e, küresel, e, ABD'de de bir e, durgunluk e, varza vardı. Dolayısıyla böyle bir ekonomik krizin gelmekte oldu küresel çapta söyleniyordu. Şimdi %4 mü dediniz? bu? %4'e korona... düşmesi bekliyor. bekleniyor. Yani bu, bu çok büyük bir oran tabii. Ama unutmayın o zaman Çin'le Amerika arasındaki ticaret savaşları nedeniyle bu daralma bekleniyordu. Hı hı. Daha sonra Çin'le bir, birkaç ay önce Çin'le Amerika arasında yeniden ticari ticaretinin hızla geliştirilmesi, anlaşması yapıldı ama bu sefer koronavirüs Hı -hı. devreye girdi. Ama en önemli görmemiz gereken şey bu otoriter rejimlerin bu konudaki, yani bunu daha Sovyet planlı ekonomisinden de bildiğimiz bir şey, bilginin gizlenmesi, Aynı zamanda rejimin kendisinin de bilgilenmesinin engellendiği bir e, hale dönüşebiliyor ve e, ve dolayısıyla bir tür e, el yordamıyla e, karar alınan e, bir e, kaos ortamı e, herhangi bir nedenden dolayı e, büyüyerek e, dağılabiliyor. tabii bu virüs... E, Ayrıca da kendisi viral bir şey. Dolayısıyla hızla yayılması doğası gereği olan bir şey. Dolayısıyla bu Çin'deki durum aynı zamanda belki de bu uluslararası entegrasyonun en zayıf tarafını gösteriyor. Biliyorsunuz dünyada Çin dışında dört Kişi koronavirüs vakasından vefat evet. etti. Bir tanesi Fransa'da 80 yaşında bir Çinli vefat etti. Şu anda ölenlerin sayısı 1800'ü geçmiş durumda Çin'de. Bunların çok büyük çoğunluğu Wuhan eyaletinde olan ölüm vakaları ve gene büyük çoğunluğu nefes, akciğer, solunum rahatsızlığı olan veya yaşlı <gülüyor> kişiler ama e, örneğin e, geç dün Kamboçya'da e, Kamboçya'dan e, Kamboçya'ya yanaşmış bir e, gezi e, vapurundan e, bir e, büyük e, Gemiden inen bir Amerikalı kadında koronavirüs vakası bulundu. Ama diğer taraftan o gemiden inmiş 1300 tane turist şu anda Kamboçya'ya yayılmış durumda. Dolayısıyla Kamboçya'da alarm ilan edildi. Ben yani Dünyaya böyle bir kişiyle iki kişiyle hızla yayılıyor gibi gözüküyor. Aslında mücadele edilmesi o kadar zor olmayan bir hastalık ama Çin'deki durum... Aynı zamanda hastanelerin ve tıp sağlık sisteminin de zaaflığını gösteriyor elbette. Evet Ahmet Bey, şimdi artık bitirmek durumundayız. Sanırım bir şarkı seçmiştiniz. Green All Right. Evet, biraz ee, benim anlatırsanız. Gen e, benim sonrayım. gençliğimin e, pop e, contest, pop, folk Şarkıcısı. Yeni Zelanda doğumludur. 1926 Yeni Zelanda doğumlu. Sonra Fransa'ya yerleşmiş. 1960'larda Fransa'da Fransızca özellikle Amerikan Contest Folk şarkılarını Fransızca'ya adapte ederek ünlenmişti. Leonard Cohen'in şarkılarını Fransızca'ya çevirerek söyleyen bir aynı zamanda Kanadalı aksanı veya İngiliz aksanı ile konuşan bir şarkıcıydı. Mayıs 68 Mayıs 68 döneminde bu biraz sonra hemen şimdi çalacağımız şarkı Mayıs 68'in önde gelen 3-4 şarkısından bir tanesi de Aydınlık gün başlığını taşıyor. Peki çok teşekkür ederiz. Maalesef geçtiğimiz günlerde 92 yaşında vefat etti. Ona da bir merhaba evet, diyelim. Merhaba diyelim. Topyalarımızın aynı zamanda bir taşıyıcısıydı. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi Quand les et tous les tous l'appel le cri de liberté toutes les pour l'éternité chanter tous les poèmes des sages et on peut parler de l'humilité mais il faut s'unir pour abolir l injustice et pauvreté les hommes sont tous pareils ils ont tous le même soleil il faut mes faires préparer le jour de claté quand tous les afin des tous la belle Le grêle liberté. Toutes les chaînes à briser, tombe pour l'éternité. On peut discuter sous l'étoile de l'homme et on peut parler de fraternité. Mais que les hommes soient jaunes ou blancs, voire, ils ont la même destinée. Laissez vos préjugés, rejetez vos On est seulement l'ami pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel des cris de liberté toutes les chaînes brisées tombent bon pour l'éternité on, on ne veut plus parler de vos et on veut plus parler vos chants d'honneur ve onlara daha fazla yardım etmeliyiz. Çünkü bu dünyada bir çok insanın kurtulması gerekiyor. Bu dünyada bir çok révolter qui gerekiyor. pas peur de crier pour que les Bu et tous les insanın kurtulması gerekiyor. Bu dünyada bir çok insanın kurtulması gerekiyor. <gülüyor> Ahmet İnselle ufuktur. evet saat 9.33 biraz sonra açık bilinç programında Ömer Madran'ın sesini duyacaksınız şaşırmayın çünkü bu programı canlı olarak yayınlamıyoruz daha önce kaydetmiştik yani Ömer Madran'ın da olduğu kaydın yayınını duyacaksınız biraz sonra ardından da iklim için programıyla devam edeceğiz şimdi ara açık kalsın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 Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet, Levin Hanım'la beraberiz konuğumuz Levin Basut. Siz tanıtırsanız e, mutlu olurum. Benim memnuniyetle. Bugün Fahsete Dünyası'ndan Portreler serimizin ikinci programındayız. Geçen hafta e, ilk sunmaya çalıştığımız Portre, e, Klasik inan e, döneminin en önemli İki felsefecisinden biri sayılan Platon'du. Bugün de bir süre Platon'un öğrencisi de olmuş olan, kendisinden yaklaşık bir 40 yıl kadar daha genç olan ikinci çok önemli felsefeciden Aristoteles'ten bahsedeceğiz. Konumuzda bir felsefeci, felsefe tarihçisi ve Aristoteles uzmanı. Doçent Doktor İla Alilemin basit hoş geldiniz Demir Hanım merhaba hoş bulduk Ömer merhaba Bey. hoş merhaba. geldiniz devinalım hoş bulduk Ömer Bey şimdi Aristoteles üzerine biz aslında 10 saat konuşsak da yetmez geçen haftada olduğu gibi platon da öyle elbette dolayısıyla ben kısaca konumuzu tanıttıktan sonra sözü onu ona bırakayım bu felsefe portreleri serisinde amacımız e, felsefe dünyasından önemli isimleri hem bir insan olarak, e, kişi olarak, hem de bir düşünür olarak e, tanıtmak ve e, işte e, yapıtları arasında, felsefe tarihine katkıları arasında e, seçtiğimiz bir konuya odaklanmak, bugün de odaklanmak istediğimiz konu Aristoteles'teki ruh kavramı. E, tabii ruh deyince bugün anladığımız anlamda e, bir ruhtan bahsetmiyor Aristoteles. Zaten e, konumuzun odağı da bu olacak. Fakat e, Aristoteles'te ruh ne anlama gelir bu konuyu? Aristoteles niye ele almıştır? Bunları anlamak için aslında Aristoteles'in bilgi, Kavramını, doğadan ne anladığını e, bunları bir parça anlamak e, gerekiyor. E, bağlam dışı e, bu konuları e, ele almak ve doğru şekilde anlamak güç. Dolayısıyla böyle bir giriş yapacak e, konuğumuz. Ben hemen kendisini tanıtarak sözü ona vereyim. E, lisans eğitimi de doktorası da Yeditepe Üniversitesi'nden, felsefe e, bölümünden. 2012 senesinde doktorasını Aristoteles ve Platon'da var olanın ve bilmenin çok anlamlılığı başlığıyla bir test çalışmasıyla tamamlıyor Küba Türkiye Bilimler Akademisi'nden bursu var Fulbright Doktor'a seçilmiş adayı 2009 senesinde de Alman Akademik Değişim Servisi ile Almanya'daki Düsseldorf Üniversitesi'nde bulunuyor ee, halen Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi Platon, Aristoteles ve e, daha sonraki yıllara gidersek Kant e, üzerine e, felsefe tarihi çalışmaları yapmakta. E, geçen sene çıkmış olan bir e, kitabından da bahsetmek istiyorum. Aristoteles'in Ruh Üzerine diye çevrilmiş olan Bilgesür Yayıncılık'tan bir kitap. E, Saffet ile birlikte... Klasik Yunanca aslından çevirmişler. Bu kitaptaki meseleleri de zaten bugünkü tartışmanın içinde bir parça duyacaksınız diyorum ve Aristoteles'i sizin ellerinize bırakıyorum Emin Hanım. Evet çok teşekkür ederim tekrar Güven Bey davetimiz için hem de tanıtımız için. Şimdi evet ruh üzerine konuşacağız. E, ruh aslında Aristoteles'e göre fizik alanının konusu. Dolayısıyla e, Aristoteles'in e, üzerine çalıştığı alanlardan bahsettikten sonra bu fizik alana gelmeye çalışacağım. Şimdi 20. yüzyılda yaşamış bir düşünür Martin Heidegger aslında bir düşünürün yaşama üzerine konuşmaya başladığımızda hemen bizi uyarıyor. Şöyle bir şey söylüyor. Bir düşünürün yaşamıyla ilgili olarak aslında bizi ilgilendiren sadece şu. O şurada, şu tarihte doğdu, şurada çalıştı ve şu tarihte öldü. Dolayısıyla bir felsefe tarihçisini ilgilendiren şey aslında doğrudan doğruya düşünürün argumentasyonu. Biz de biraz bunu izlemeye çalışacağız. Çok kısaca bahsedeceğim yaşamından. İsa'dan önce dördüncü yüzyıldayız. 384 yılında yaklaşık Arisatlısı'nın doğduğunu biliyoruz. Burada aslında... Önemli olan şey Aristoteles'in Atina'da doğmaması. Atinalı değil, dolayısıyla Atinalı bir polites değil, yurttaş değil. Atinalı polites olmak, yurttaş olmak epey şey ifade ediyor. Söz gelimi e, politik meselelerden pay alabiliyorsunuz. parezya yani e, free speech, özgür ifade sahibi olabiliyorsunuz. Ama Aristoteles'in e, daha sonra Atina'ya geldiğinde, yani Platon'un akademiyasına geldiğinde burada bir öğrenci olarak... Çalıştığında, yetiştiğinde bu tür e, haklardan e, faydalanamadığını biliyoruz. Hatta e, mal mülk edinemiyor ve e, orada kalmak için devlete belli bir vergi ödemek durumunda. Şimdi Aristoteles e, nerede yaşıyor? Aristoteles Stagira doğumlu. Stagira e, bugünkü Selaniye yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta. Ve 13 yaşında Aristoteles ailesini kaybediyor. Hem annesini hem babasını kaybediyor. Babasının saray doktoru olduğunu biliyoruz. Böyle bir en azından rivayet var diyelim. Daha sonra bir vasisi var Proxenos diye Aristoteles'in. 3-4 sene Aristoteles'e bakıyor. Bir erkek kardeşi var adı Arimnestos. Bir kız kardeşi var adı Arimneste. Hepsiyle bu Proxenos ilgileniyor. Fakat Aristoteles'i bir süre sonra Atina'ya getirmeye karar veriyor. ...kız kardeşi Arimneste ile de evlenmeye karar veriyor. Ee, Atina'ya getiriyor ama Atina'da e, evet çok farklı okullar var aslında. Sadece bu İsa'dan önce 4. yüzyılda Platon'un okulu yok. Çok farklı okullar var ama Platon'un okulu en önde gelenlerinden ve en bilinenlerinden bir tanesi. Ee, belki de çok çok iyi bir kararla yani Aristoteles'in ismine de baktığınız zaman Ariston Telos... ...yani en iyi amaç, en iyi erek demek bu ad... ...onun en iyi ereğini gerçekleştirebileceği okula onu bırakıyor. Ee, i̇lk geldiğinde Aristoteles bu okula aslında e, Platon yok. Platon Sirekuze'de kendisinin politeyasını yani yönetim biçimini gerçekleştirmeye çalışıyor orada. Fakat bunlar biliyoruz ki başarısız girişimler. Ee, Aristoteles burada e, 17 yaşındayken evet bir eğitim görmeye başlıyor. Yatılı bir okul burası. Platon doğrudan doğruya bunu kendisi finanse ediyor. ...ve e, Platon'un ölümüne kadar e, Aristoteles burada eğitimine devam ediyor e, ve epey e, şey öğreniyor. Daha sonra e, Platon öldüğünde akademinin başına e, Platon'un yeğeni geçiyor Spacibos. E, Aristoteles de e, buna epey bozuluyor aslında. Kendisinin e, akademiyanın başına geçememesi onun Metoikos yani sadece bir göçmen olmasından da kaynaklanıyor olabilir ama... E, ...Platon'un başlang e, başında olduğu bir akademiyanın e, bir çalışanı olmak istemiyor anladığımız kadarıyla. Bayağı e, mallarını alıyor, hizmetçilerini alıyor, kölelerini alıyor. Atina'yı terk ediyor. Bayağı protesto biçiminde bir terk ediş bu. Buradan nereye gidiyor? Asos çok hoş bir yere gidiyor. Asos'a gidiyor buradan. E, ve Asos'ta üç yıl kadar yaşıyor. Asos e, kralının... E, torunu olabilir ya da yeğeni olabilir. Pityas'la evleniyor. Daha sonra Lesbos Adası'na gidiyor. Burada su altı biyolojisiyle ilgili araştırmalar yapıyor. Çok ilginç araştırmaları var burada. Şu anda detayına giremeyeceğiz, giremeyeceğimiz. daha sonra 343 yılında Makedonya Kralı Filipos Aristoteles'i yanına çağırıyor. Benim oğlumu eğit diye. Oğlunu biz aslında çok iyi biliyoruz. Aleksandros, Büyük İskender. Ve e, Aleksandros, İskender 13-15 yaşlarındayken Aristoteles'ten epey eğitim alıyor. Daha sonra e, Aristoteles tekrar Atina'ya dönmeye karar veriyor. E, ve evet Atina'ya geri dönüyor fakat burada tekrar akademiyeye gitmiyor. Bu sefer kendi okulunu kuruyor. Aslında kendisi pek bir şey satın alamıyor Atina'da. Yine e, polites değil, yurttaş değil. Ama e, bir yerlerden paraları denkleştiriyor, belli bir yeri kira alıyor ve Lükeion adı verilen okulunu kuruyor. Burada öğrencilerle birlikte botanik, biyoloji, epistemoloji, müzik, astronomi, tıp, estetik, kozmoloji, fizik ve felsefe tarihi alanında... ...ayrıca etik alanda, ontoloji alanlarında ya da bunun gibi farklı alanlarda araştırmalar yürütüyorlar... ...ve bunun yanında çok da büyük bir kütüphane kuruyorlar burada hakikaten. Atina'da görmedik büyük bir kütüphane kuruyorlar. Bu dönemde Aristoteles'in eşi de ölüyor, vefat ediyor Pythias ve Aristoteles ikinci kez bir başka hanımla birlikte oluyor. İsmi Herpüllis. O da yine Makedonyalı diye düşünülüyor. Daha sonra bu hanımın ismini Aristoteles'in vasiyetinde de görüyoruz. Ona baba evini bırakıyor Stagera'daki. Ee, Herpülles şu bakımdan önemli Herpülles'den Aristoteles'in Nikomakos adında bir oğlu oluyor. Aslında biz bu ismi biliyoruz. Aristoteles'in en bilindik etik yapıtının ismi nikomakosa etik. Hem babasının ismi Nikomakos hem de oğlunun ismi Nikomakos yani ya babasına ya oğluna ithaf ettiği etik yapıtı bu. Ee, burada Aristoteles e, uzun yıllar yine çalışıyor fakat Atina'da Makedonyalılara karşı çok da hoş duygulamalar besleyen kişilerin sayısı pek az. Dolayısıyla 322 yılında Aristoteles tekrar Atina'yı terk etmek durumunda kalıyor. Ve şöyle dediği düşünülüyor, rivayet ediliyor daha doğrusu. ya Ben Atina'nın bir felsefeciye karşı tekrar günah işlemesine izin vermeyeceğim demiş Goya. Sokrates'e bir gönderiyle. Sokrates'in başına gelenlerden bahsediyor elbette. E, ve daha sonra e, yine Halkis'e gidiyor. Euboea Adası'na annesinin memleketine gidiyor. Ve orada da e, bir okul kurmuş deniyor Göya ama e, bir iki sene sürüyor bu. Bir mide rahatsızından e, sonra Aristoteles e, 62 yaşında yaklaşık olarak ölüyor. Şimdi evet çok farklı alanlar üzerine e, çalışıyor Aristoteles'in özellikle belli bir yapıtına gittiğimiz zaman, metafizik adlı yapıtına gittiğimiz zaman ki bu ismi kendisi vermiş değildir. Ne Aristoteles ne Platon metafizik bilirdi. Metafizik diye bir sözcük onların kullandığı bir sözcük değil. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor belki de. Fakat bu başlık bir biçimde koyulmuş. Ne demek? Ta metatafizika yani fizik ten sonra gelenler yani Aristoteles'in fizik adlı yapıtında üzerine konuştuğundan sonra gelenler böyle olsa bunlar olsa gerek diye Rodos Andronikos İsa'nın önce 40 yılında yaklaşık Aristoteles'in metinlerini bir biçimde dizliyor. Aristotelesinde bir suçu yok bu başlıklandırmada da bir suçu yok. E, bu yapıtın e, e, Epsilon kitabına gitmek gerekiyor. Aristoteles'in felsefeden ne anladığını çıkartmak için ve felsefenin alt alanlarını nasıl birbirine ayırdığı için. Şimdi burası sıklıkla felsefe tarihçileri tarafından Aristoteles'in e, bilimler sınıflandırması olarak ele alınıyor. Fakat bilim sözcüğü epey dert çıkaracak, başımıza dert açacak bir sözcük Aristoteles'in için. Çünkü 17. yüzyıl e, bilimi, doğa bilimi gibi bir şeyi pek bulmak mümkün değil kullandığı sözcük ne ya da bilim diye çevirilen ya da kimilerin Knowledge diye, kim science diye çevrilen e, Batı dillerine İngilizce sözcük episteme. Şimdi bu çok anlamlı bir sözcük. Ben bunu daraltarak e, zamandan da ötürü, zaman kısıtlamamızdan da ötürü anlatmaya çalışacağım. Episteme en azından en temel iki anlamda kullanılıyor. Bir sapa sağlam bilgi demek. Zaten sözcüğün içine baktığımızda da bunu yakalıyoruz. Epihistemi yani bir yerde artık e, e, sıkı sıkıya durma işi. Yani araştırmanın orada son bulduğu son. Aynı zamanda episteme yani hem bir ürün olarak kullanılıyor sağlam bilgi olarak hem de bilgi alanı olarak kullanıyor Aristoteles bunu. Platon da buna benzer bir biçimde kullanıyordu. Şimdi bilgi alanları yani farklı farklı epistemelerden söz ediyor. Yine bu metafiziğin epsilon adlı yapıtında şu, şu, şu türden bir eşitlik yakalıyoruz. Episteme eşittir Diano'ya o da eşittir filozofiya diyor. Yani episteme dediğim şey... Bir biçimde bir felsefe yapmadır, filozofiyadır. Aynı zamanda dianoyadır Yani çıkarımla, temellendirmeyle birlikte giden bir düşüncedir. Şimdi epistem eşitir filozofya ise ve bu farklı farklı alanlarda da söz konusu ise bunların hangi alanlar olduğuna biraz bakmak lazım. Ve ruhu belki biz bu alanların içinde bulacağız. Çünkü ruha ilişkin araştırma aslında hem farklı farklı alanlarda ortaya çıkacak doğruluğa da katkıda bulunuyor. Hem de aslında e, epistemeyi ortaya koymadan önce, yani sağlam bilgi ortaya koymadan önce bizim ortaya koyduğumuz bir takım başka doğruluklar var. Bunlar da katkıda bulunuyor. Şimdi e, farklı farklı felsefe alanları ya da farklı episteme alanları neler? Bir, Aristoteles ya felsefenin bir, her şeyden önce e, bir... E, ...pratik alanda söz konusu olabileceğini söylüyor. Bunu episteme, filozofya, praktik ediyordu. Yani bizim bugün bir felsefe kurrikulumunda, dört senelik bir e, lisans, felsefe eğitiminde... E, ...etik dersi diye, etik dersi başlığı altında e, andığımız alan, episteme, praktike... ...etik bunun altında, siyaset felsefesi de bunun altında Aristoteles'e göre. Buradaki yapıtlar işte Nikomakos'a etik, politika adlı yapıtları bunun altında diye düşünülebilir... Ve felsefenin başka bir alanı daha var. Yine bunu da bir e, felsefe kurikulumu üzerine anlatmak belki son derece kolay olabilir ya da kolaylık sağlayabilir. Bu da episteme ya da filozofya ya Yani e, yaratmaya ilişkin, yapmaya yaratmaya ilişkin bir felsefe alanı. Bu da e, yine bir felsefe kurikulumunda sanat felsefesi ya da estetik dediğimiz e, şey işaret ediyor. E, ama felsefe sadece e, işte bu sanat felsefesi alanında iş görmüyor. Sadece etik ve siyaset felsefesi alanında da iş görmüyor. Nesnesi bunlardan daha değerli. Aynı zamanda ortaya koyduğu bilgi bunlardan daha sağlam diye düşünülen felsefenin bir alt alanı daha var. Bunu Aristoteles episteme teori etike diyecek. Teorik felsefe. Dolayısıyla felsefenin kendisine baktığım zaman... ...felsefenin teorisi, teoriki... Felsefedeki theory, teori, felsefenin teoriki öteki alanlardan söz gelimi 18. yüzyıl sonrasında ortaya çıkmış alanların teoriyinden son derece farklı. Yani işte deneyimle birlikte gelen genel ifadelere işaret etmiyor. Ama felsefe kendi içinde de en azından felsefenin ilk başladığı yere baktığımızda, Hristos'e baktığımızda hemen hemen ilk başladığı yer tabii ki Platon'u bir kenara koymuyorum ama... Buraya baktığımızda felsefe, arsılızlık, kendi yaptığı işi bile bu biçimde ayırıyor. Yani her alanda, her yaptığı işe bir kere teorik demiyor. Şimdi e, teorik işin altı neler var? Bir, fizik, fizik felsefesi, epistemofüziği. Burada devinen, değişen ve ayrı başına var olan e, ...nesnelerin ilkeleri ele alınıyor. Yani de, devinen, değişen, ayrı başına var olan. Bunlar neler? Söz bitkiler, sözgelimi hayvanlar, söz kimi yalın, yalın cisimcikler. Yani ateş, hava, su, toprak bunların başlangıçları, bunların ilkeleri... ...bunların nasıl işlediği bunlara bakılıyor bu alanda. Şimdi başka bir alan daha var teorik felsefenin. O da matematik, episteme matematiki, matematik Aristoteles'in... Belki bundan çok kısaca bahsetmekte fayda var. Episteme matematik ya da e, filozofya matematik dediği şey matematik felsefesi diye belki çevrilebilir. Bu alanda yapılan iş matematikçinin yaptığı işten farklı. Farklı ama matematikçinin yaptığı işi de öncelemek durumunda. E, ne yapacak dolayısıyla? Matematikçinin yaptığı işi öncelemek için söz sayı nedir diye soracak. Ya da üçgen nedir, çember nedir diye soracak. Çünkü söylediği şey şu, felsefe her bir araştırmasının altında ilkin şu soruyu sorar. Nedir ya da nelik sorusu. Şimdi bir alan daha kalıyor. Bu alan episteme teologike diye adlandırılıyor Aristoteles tarafından. Aristoteles teolojisi diye ifade ediliyor. Aristoteles teolojisi kızca söylemek gerekirse tanrı bilim değildir. Ee, teyon e, müthiş demek, tanrısal olan hem Platon'da hem Aristoteles'te müthiş demeye geliyor. Bu şu demek e, aslında, e, Aristoteles burada en önde gelen, en müthiş nesnelerin incelendiğini ifade ediyordu bize. Daha sonraları metafizik diye adlandırılan, Aristoteles'in belki de hiçbir günahı olmadan metafizik diye adlandırılan alanda bu. Ama e, Aristoteles metafiziği denilen şeye baktığımızda biz burada ele alınan nesnenin şu olduğunu görüyoruz. Kısaca ondan da bahsedelim. E, öteki alanlarda felsefecinin nesneleri hep kavramlar. İşte sözgemi fizik alanında ne soruyor? Zaman nedir? Yer nedir diye soruyor. Devinim nedir diye soruyor. Sanat felsefesine gittiğimiz zaman Episteme Poetik'e de Ergon eser nedir, sanat eserleri nedir diye soruyor. Yaratmak nedir ya da tehnat sanat, zanaat yapmak nedir diyor ve bunun şöyle bir yanıtını veriyor Sözgelimi. Olduğundan başka türlü olabilecek olan nesnelerin nasıl olabileceğine bakmaktır sanat yapmak diyor. Yani ee, episteme gittiğimiz zaman yani etik alana gittiğimiz zaman adalet nedir diye soracak. Adalette bir var olan bir kavram yani felsefecinin her bir alt alandaki nesneleri kavramlar. Şimdi en önde gelen alanda yani episteme teologikede yani en müthiş nesnelerin içerisinde soruşturulduğu alanda şunu soracağız. Ya biz evet zamana bir var olan dedik yerde bir var olan bunların hepsi bir biçimde birer kavram birer eidos. Aristoteles'in kullandığı teknik sözcü ifade etmek gerekirse ya da Ergon eserde bir var olan ama hem zamana hem yere hem adalete hem de öteki alana gittiğimizde esere var olan dedirten şey ne? Yani var olan ne? Bu soru yani var olan nedir soru episteme teologikenin e, sorusuydu. Yani Aristoteles teolojisi bunu soruyor. Yani Aristoteles teolojisinin nesnesi tanrı değil bir kere. Buraya orta çağda Tanrı girecek yani Tanrı bilim olarak metafizik orta çağın bir eseri aslında Aristoteles teolojisinde bizim görmediğimiz bir şey. Aristoteles'in metafizik adlı yapıtının içerisinde yok mu? Evet var ne var orta çağda Tanrı'nın eklendiği yerler var ama bunların da epey problemli olduğunu biliyoruz. Şimdi ben fiziğe dönmek istiyorum. Ben de, pardon araya girip en azından şunu söylemek isteyeyim. Bu anlattıklarımızdan gözüküyor ki Aristoteles aslında çok geniş bir alanda e, felsefi soruşturmalarını yürütmüş. Bunun e, özellikle M.Ö. E, 4. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani bilim ve felsefe alanında çok fazla gelişme yok. Tamamıyla açık e, bir e, alanda e, hareket eden insanlar e, bunun ne kadar müthiş bir şey olduğunun herhalde bir kez daha altını çizmekte fayda var. Yani hem özgünlük hem derinlilik açısından bütün bu düşünceleri işte kısmen içinde bulunduğu felsefi gelenekten yola çıkarak fakat büyük ölçüde de kendi aklıyla üretiyor ve felsefe tarihinde bu kadar önemli yeri olmasının herhalde nedenlerinden biri de bu diye düşünüyorum. Evet, son derece haklısınız. Biz bugün hala Aristoteles'in metinleri üzerine konuşuyoruz. Hala çözlememiş pasajlar var. Epey dert var. Hala bu metinlerle didişiyoruz ve bunları orta çağın ona yüklediği yükten kurtarmaya çalışıyoruz. Latince geleneğin, latince kavramların araya girmesiyle başka bir Aristoteles ortaya çıkıyor. 19. yüzyıl sonrası tabii ki. İmmanuel e, Becker'in de Aristoteles'in metinlerini toparlamasıyla birlikte e, biraz daha bütünlüklü bir çalışma olanağı çıkıyor. Evet yani ben de şeyi sorayım kısaca e, ya metafizik dediğimiz zaman bugün e, anlaşılan metafizik kastedilmiyor, değil mi? Kesinlikle kastedilmiyor yani, Ömer Çok önemli. Yani. Evet ve bugün yani aslında ya 21. yüzyılda bizim durduğumuz noktada bu sözcüğü kullanmak, yani metafizik sözcüğünden bahsetmek, bu sözcüğü aslında ifade etmek, zikretmek son derece problemli. Çünkü e, bu 17. yüzyılda bile çok yüklü bir sözcüktu ama şu anda artık olduğu gibi bağlamından çıkmış durumda yani belki de bu sözcüğü en son haklı biçimde kullanan kişinin Kant ya da Hegel olduğundan bahsedebiliriz çünkü onlar en azından kendinden önce gelen felsefe tarihine bir gönderiyle bunu kullanıyorlardı evet. ama bugün tam bahseden herhangi bir kişinin tam da bunun içeriğini yani bunun determinatyosunu bunun sınırlandırılmasını up uygun yapması pek mümkün değil, değil. gibi gözüküyor evet, evet. Şimdi, Peki, şimdi ruh konusuna hı hı. gelelim isterseniz evet. e, Aristoteles'in e, sınıflandırma yapmayı önemseyen bir düşünür olduğunu da biliyoruz e, ve ruh kavramının da sanki doğa üzerine bir sınıflandırma yaparken bir araç olarak kullanıyor diye düşünüyorum tek bir e, ruh kavramı yok e, siz şimdi anlatacaksınız ruh kavramı Ayrıştırmalarla Canlılar arasında Bir sınıflandırma yapmaya çalışıyor sanki ee, Bizim kullandığımız Bugün kastettiğimiz anlamdaki e, Ruh sözcüğüne de Aslında karşı gelmiyor Fakat mecburen e, Ruh diye çeviriyoruz Siz de kitabınızda öyle yapmışsınız e, Programın son bölümünde Belki bunları tartışalım mı? Evet Evet um... Şimdi evet ruh deyince öncelikle Aristoteles kullanımlara bakar. Yani genelde bu nasıl kullanılıyor? Ruhlu dediğimiz zaman empüsyon böyle bir sözcük var zaten Grekçe'de. Yani içinde ruh barındıran şey canlı demek empüsyon. Ve bu canlılar aslında fizik alanı altında inceleniyor Aristoteles'e göre. Çünkü bunlar fizik nesneler. Fizik nesne şu demek. Kendiliğindenlik ırası, kendiliğindenlik özelliği taşıyan nesne demek. Doğal nesne. doğada. da Devinim ve değişim ilkesi demek Aristoteles'e göre. Ve ayrı başına doğa diye bir şey yok. Yani bu 17. yüzyılda düşünüldüğü gibi Newton'un düşündüğü gibi ya da Kant'ın içinden çıkma çalıştığı gibi doğadan bahsetmiyor. Bir düzenlilikten bahsetmiyor. Ayrı başına zihinden ayrı bir regularite, zihinden ayrı bir yasallık. İşte söz gibi matematik olarak onun dilini öğrendiğimizde bütün misteriyasını çözebileceğimiz bir Kurallıktan bahsetmiyor. Bunu çok açıklıkla şöyle e, söylüyor. Fizik adlı yapıtının ikinci kitabının hemen başında. Doğa dediğim şey devinim ya da duranlık ilkesidir. Bu da e, herhangi bir cisimde bulunur. Bir taşıyıcısı vardır. Bir cisim onun taşıyıcısı. Ayrı başına doğa diye bir şey yok. Şimdi e, ve bu nesneler e, doğal nesneler fizik nesneler söz gelimi e, yalın e, cisimcikler ateş hava toprak sonra e, bitkiler. Hayvanlar ve elbette ki insan olabilen hayvanlar yani e, bizlerden bahsediyor. Şimdi burada ilk sorulan soru bu fizik alandayız e, ve hemen ruhtan bahsedeceğim. E, burada ilk sorulan soru şu e, fizik ne, e, nedir füzis nedir diye soruyor ve bu araştırma bizi e, ruh nedir sorusuna getiriyor. Çünkü bitkilerde ilkim biz e, yalın cisimciklerde olmayan bir olanaklığa rastlıyoruz. Ruh şöyle bir şey değil. Ee, bir cisimin içerisinde ayrı bir cisim değil, yer kaplayan bir şey değil ruh, devinen bir şey değil, ayrı başına var olan bir cisim değil ve e, söz gelimi insan olabilen var olanları tercihle devindiren bir şey, kendisi devinmeyen ve devindirebilen bir şey. Şimdi tanımını hemen verelim, ruh e, bir doğal cisimin hem de canlılığa olmak halinde iyi olan bir doğal cisimin, ...hem de araç olan kısımlara iyi olan doğal bir cismin ilk tamamlanmasıdır diyor. Tanım bu. E, Peripüs'e suru üzerindenin ikinci kitabının başında veriyor bu tanımı. Bu ne demek? Şimdi söz gelin bir tohumdan bahsediyor Bu tohum öyle bir cisim ki... ...taşta, ateşte, havada, suda olmayan bir olanaklılığa iyi. E, tohumun kendisi. Nasıl bir olanaklık bu? Bir, bu kendi olanaklılığı etkinliğe döküldüğünde bir büyüyebiliyor, beslenebiliyor ve daha sonra gidip gidebiliyor. Aynı zamanda sadece bunları yapmıyor bitkiler çok müthiş var olanlara resatlılse göre. Yani en başta bunları yapabiliyor ama aynı zamanda bir bitki evet büyüyor daha sonra yitip gidiyor besleniyor yitip gidiyor ama tohum bırakıyor yani kendisi yitip gidiyor ama o bitki kendi kavramını koruyor diyor bir başka tohum bir başka tohum bıraktıkça bunu yapabiliyor kendi türünü koruyabiliyor. Aynı zamanda kendisi kendi başına yalın bir var olan ama bir bitkinin bir kısmını alıp bir yere ektiğiniz zaman oradan başka bitki de çıkabiliyor bitkiler çok müthiş var olanlar. Ee, i̇lk biz ruha iyi olanları bitkilerde görüyoruz. Ee, dolayısıyla e, bir varoluşun çok özel bir cismin dilde e, var olmaklığının ifade edilmesidir ruh. Ruh ruh ayrı başına bir varolan değildir. O yüzden e, bir, bir dert çıkıyor diyor Aristoteles. Aslında e, biraz ana kronik bir şey olacak ama kendisinden sonraki ruha ilişkin Orta Çağ ve 17. yüzyılda ruha ilişkin soruşturmalar da aslında bir birleştiri getiriyor. Ya cisim içinde ruh aramayın. Bir cisim olarak ararsınız. Ruh e, Logos'ta sözde o cismin var olmaklığın bile getirilmesi. Verdiği örnekler de son derece çarp, çarpıcı. Şöyle bir şey söylüyor sözgelimi: Baltanın ruhu olsaydı kesmek olurdu. Gözün ruhu olsaydı görmek olurdu diyecek. E, evet e, ve bu e, ruh e, ruha iyi olanlar farklı farklı var olanlar. İnsan da bunlardan biri. İnsan da Aristoteles'e göre e, evet e, bitkide ne varsa insanda var duyumsayabiliyor aynı zamanda aynı zamanda da düşünebiliyor düşünebilen bir var olan ve bütün bu olanaklılıklarını etkinliğe döktüğü zaman o insandır ve aynı zamanda e, mutludur diyor mutluluk tabi e, flourishing gibi yani tam kendini kurmak gibi Aristoteles'te evet e, zamanımızı herhalde. doldurduk herhalde evet evet, <gülüyor> evet. evet. Tamam, böylece aslında bu ruh kavramının e, pratik olarak e, nereye işaret ettiğini de e, uzaktan da olsa biraz göstermiş olduk. E, yeşillenme, filizlenme filan diye de benim çevirmeye çalıştığım bu mutluluk kavramına da buradan varıyor e, Aristoteles. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarınızdan herhalde şunu e, görmek mümkün, e, çok e, farklı alanlarda, çok geniş kapsamlı bir düşünür Aristoteles fakat bu farklı alanlarda düşündüğü her şey aslında birbirine bir yerden bağlanıyor geniş bir şebeke içinde bu da tabii en etkileyici taraflarından birisi bir evet. düşünür olarak bugün felsefe dünyasından Portreler serisinin ikinci programında Antik Yunan döneminin en önemli iki felsefecisinden birisi sayılan Aristoteles'i ele aldık. Tepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden doçent doktor Lale basit Basut bizlere anlattı. Çok teşekkür Döviz Levin Hanım. Ben teşekkür Çok ederim. Çok teşekkürler Sizlerine gerçekten. Gene konuşmak dileğiyle. İleriki haftalarda zaman zaman felsefe portreleri sunmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.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 Evet son bir şarkıyla bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi. Yine Which Side Are You On? yani Hangi Taraftasın şarkısıyla bitireceğiz. Bu sefer Joe Glazer'dan dinleyeceğiz. Böylece bugün 3 ayrı versiyonu, 60'lar, 70'ler ve 80'ler versiyonlarını çalmış olduk hangi taraftasın şarkısının. Ben Özdeş Özbay. Bugün Robby Tayyar'la birlikte gerçekleştirdik programı. Andrzej Grisko da bize destek verdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz sonra İklim için programında tekrar birlikte olacağız. Hepinize günaydın. Günaydın. Come on, you good workers Good news to you, I'll tell Of how the good old union Has come here to dwell Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on My daddy was a miner And I am a miner's son And I'll stick with the union Till every battle's won Which side are you on Which side are you on Which side are you on, boy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 Oh, which side are you on, boys? Oh, which side are you on?